Başladık, diye <gülüyor> başladık, başladık. Neye başladık? Geek Drink. Geek drink. Yey. Yey. Merhabalar Geek drink. bu geceki Geek Drink sohbetimize hoş geldiniz. Hmm. Tamam. Evet. Ratingler Re şimdi %100. Toğan yaptı şu an. Aramızda yapayım. bu sefer bir dişi de var. Çünkü. E, kimler var bir sayalım. sayalım. Öncelikle bendeniz Kafkaesque. Ben, biz ben Aristo. Risto var. Ha, Risto var, koca ayak no, var. Daykan var. Rose var, lamba var. Lamba kimdir? Lamba kimdir? Kim? Kimdir, kimdir? aramızdaki dişi. Aramızdaki dişi lamba. <gülüyor> Şimdiye kadar aşina olmadığınız tekisin sanırım o. Evet, koca ayak. İyi kendi linklerde bizim neydi? Daykan gezali, evet. Rose zaten yani içmekten konuşamayan <gülüyor> kendini <gülüyor> alabildiğinde bize katılıyor. <gülüyor> Arada katılıyorum. Ve bizler de zaten yeterince içtikten sonra susuyorduk hani. Bu weekend drinkler böyle, böyle gidiyor. Ama weekend drinkin en büyük olayı neydi? Aslında liste yapıyorduk. Bir listeyle çıkıyorduk Aynen. karşınıza. Şimdi bu geceki amacımız, ne listesi yapalım listesi. <gülüyor> <gülüyor> evet aslında hani koca ayağın söylediği çok da boş beleş bir şey değil. Ne listesi yapacağımıza çok karar veremedik. Aksiyon diye girdik, korku koyduk, romantik komik bilmem ne falan. Onların hepsinden vazgeçip Aslında tekrar Aslında madem öyle yapalım, ne listesi yapalım, listesi yapalım. Oylasınlar ona göre liste yapalım sonra. Tamam, bir sonraki o zaman Geek Drink için e, alalım öyle bir tamam, şey. Evet. Bugün, bugün aksiyon yapıyoruz. Ama bu yapıyoruz. Geek bugün... bir liste... Evet, aksiyon, aksiyon yapıyoruz. Ya 5 artı yok. 5 yapacağız. Herkes en sevdiği 5 aksiyon filmini söyleyecek. 5'er tane de e, honorable. honorable mention'ımız olacak. Ah, honorable. Bunları da anlayacağız. Yo yo zaman, zaman zaman normalde sabah sabah ilah bağlayacağım diyorsan <gülüyor> vaktimiz kalmayacak olacak beş aksiyon filmi 5 tane de e, yine ondan sonra filmi. hepimiz sarış olduğumuz için biraz sınırlayalım. Ee ondan sonra <gülüyor> bir şey. yani, şöyle bir şey var yani aslında genelde çok genç olduğumuz için biz yani olmadığımız için hatırlamak da biraz zor oluyor. Yani çünkü aksiyon filmleri aslında genelde biraz daha eski filmler. Yani çok... Evet tabi son son 15 sene düşünülünce blockbuster aksiyon çok az yani. <gülüyor> yani oha, evet. İyi o Yani zamanda oha evet 90'lar 80'ler ortasından itibaren 90'lar boyunca devam eden aksiyon filmi yani biraz bitti. Öyle diyemem. <gülüyor> <gülüyor> Abi 80'ler aksiyon hani böyle bayağı büyük patladığı böyle leş aksiyonları. E, Amerika'nın video dönemi Aynen bitti öyle. Çünkü video dönemi bitti yani. Ben yani, ya, ya... videocuya giderdim böyle şu geldi mi? Ulan siktirik, Silmister filmi ama çok güzel. Yani <gülüyor> Aksiyon filminin yerine aslında biraz da Marvel, DC'nin yani, yani, süper yani. kahraman Aynen, filmleri aldı. öyle e ya Biz bak, zaten ha. yeterince süper kahraman filmi konuşuyoruz. Evet, işte. O yüzden de bugün süper kahraman filmlerini dışarıda tutarak sadece aksiyon üzerine yönelebiliriz. Yani, evet. evet, evet. Ama bir sonraki Geek Enderink için o zaman e, önerilerimizin Bunun... burada, ha, öneride mi bulunalım? Yani, biz... bulunalım ve insanlara e, oylamaları için evet. seçenekler sunalım. Çünkü bir sonraki ki Drink kendimde içerken ne konuşacağımız çok da bilmiyoruz. Evet. Tamam. Yani 2012 bu... sonrası yapılan diziler olabilir. Olabilir. Bu öneri. Romantik komediler. Romantik komedi konuşalım evet. bir yana. Vallahi Valla fantastik istiyorum ben ama fantastik yani, biraz, biraz azınlıkta ama yani, yani bilim, bilim kurgu olabilir mesela bilim kurgu fantastik hani birleştirilmiş bir şey ya, o da olabilir Öyle, bence korku he korku, evet, korku bence de kesinlikle korku evet, hatta evet. slasher diyebiliriz Tabii. korku diyebiliriz yani Hı -hı. genel olarak yani slasher'ı korkudan ayırırsak biraz ayır mı ayırır sıkıntı olur. eee en yoğun korku diyebiliriz yani ill film diye mesela atıyorum en, en iyi 10 karakter. Ha, en iyi 10 Çiz, çizgi roman karakteri. karakteri en iyi 10 kadın çizgi roman karakteri. karakteri. Olabilir. Bunların hepsi olabilir. O yüzden... E, aklımıza başka, bizim aklımıza biz sıraları, gelmeyen evet, bir şey de olabilir. Bizim aklımıza gelenleri bir sıralayalım. Evet. Bunları koyalım ve diğer diye bir madde daha ekleyelim. Yani hiç aklımıza <gülüyor> gelmeyen bir şey de olabilir. En iyi 10 dondurma. Mesela, eee evet, olabilir. Ya en iyi 10 hamburgerci ya da en iyi film izlerken yenecek en iyi 10 yiyecek. Tabii tabii bunların hepsi olabilir. Bunların hepsi listedir. Hatta mesela o yiyeceklerden de önerileriniz varsa deneriz. Bilmediğimiz bir şey varsa Aa, mesela. Yani bu orada gitti bu fikir. <gülüyor> böyle güzel O deneyerek. Yemekle ilgili güzel yollarınız varsa Cidden mi <gülüyor> Zaten Film izlerken çorap giymeli mi, giymemeli mi? Mesela. Mesela. Evet, film izlerken ilk 10 e, i̇şte, alışkanlığı, ee... alışkanlığınız mesela bir film izlerken ne yaparsınız? E, koltuğa yatayım, üstüme battaniye mi çekeyim istersin, eline katlanmalım yani, al, Şimdi net filmi izlediğinize göre değişiyor tabi bu. Kimin izlediğine göre değişiyor. Yani tabii şimdi Kiminle izlediğine yani. göre çok net değişiyor. Ha, yani yani kiminle izliyorsan... izlediğini, evet tabii. Yalnız porno izliyorsan başka bir şey oluyor. <gülüyor> Sevgilinle korku <gülüyor> filmi <gülüyor> izliyorsan başka... Ya yalnız şey, başka. porno mu <gülüyor> izliyorsun? Porno videosu olabilir mesela. Olabilir. <gülüyor> yalnız... Porno Genellikle porno izleme yok. deneyimi e, çoğulla yapılmıyor. Koca yapamazsın. ayak yalnız porno mu izliyorsun yalnızken sadece? Yani korku <gülüyor> filmi izlemiyorum yalnızken. Korkuyorum <gülüyor> çünkü. <bir gülüyor> Anlamışsın ne? Hani komedide gidiyorum. Komik. Porno <gülüyor> <izlenen> da <pornoda gülüyor> ne yapıyorum sen... bilmiyorum. <gülüyor> Genelde yalnız izlenen bir şey ama o. <gülüyor> e ama işte yalnız izlenen Kıyamet şeyleri, filmleri polnaya yani. <gülüyor> <gülüyor> Bunların hepsi olabilir. Ama bugün 5 artı 5 aksiyon filmi konuşacağız. Evet. Zarlarımızı attık evet. Kimin başlayacağı belli, daykan başlayacak. Evet. Daikan'dan sonra evet, ayak sonra Lamba, sonra Rose, sonra Aristo, sonra da Kafka. Evet o zaman herkes şatlarını doldursun. Şatlarımızı doldursun. O zaman bira getireyim. Evet. Evet, ben de istiyorum. Bunlar kayıtta oluyor mu? Öyle oluyor. Sonra, yani, sonra Cenk, şey, sonra... Şey. Yok yok, şey, <gülüyor> şey, sen hani şatlarımızı <gülüyor> dolduralım <gülüyor> falan derken e, onları arada şey yapıyor musun? Yok musun canım. Da? O kadar kasmıyor. Yok yani şartları doldurulmanı hiç bir dinleyici bilmiyor yani. hani. Biliyor Hayır, ya. Biliyor, biliyor. ya? Biliyoruz. İçiyoruz. Açıklıyoruz. İsterseniz biliyor. siz de katılın. Ya herkes formati biliyoruz. Biliyor. Siz de çakım bir tane diyoruz yani. Ahtar formati şöyle bir biliyor şey herkes falan. Bize yazan bir çift, çift değil. Abi, <gülüyor> abi adi, adi kardeş var. Onlar da mı yapıyormuş? Evet. Onlar da bizimle beraber <gülüyor> şart atıyorlarmış mesela. Öyle evet, mi? Evet. Tabii bence zaten... Kendiler aralarına mı tartışıyorlar <gülüyor> Gerçi şöyle şey bir şey de var Bizim normal giy kendi olmayan podcastlerimizde de Ben her küfrettiğimde şat atıyorlarmış <gülüyor> <gülüyor> Ve <oluyorlar>. evet sarhoş <gülüyor> bitiyoruz <diyorlar zaten. gülüyor> O sıkıntı yalnız yani. <gülüyor> ya benim yani Seni tanıseler bence buna girmezler ben, ben girmem yani. <gülüyor> Ama giy kendi de girsinler Bizimle beraber Evet bu film benim listemde de olurdu diyen varsa Şatlasın gitsinler bizimle beraber Ha, bu yoksa arada biz e, lambaya kuralları açıklarken şey e, anirbul mention açıklamadık. 4, şimdi normalde ana listemiz var. Şimdi lambanın bardağı yok. Ani biz bu kurala hiçbirimiz hiç uymadık ama. Ha. Şimdi ha. Daha ha. Sonra çünkü olursa daha güzel olacak. Hayır. Hayır Ozan zaten içtiğimiz için sorun olmuyor ki zaten. Ver ya içeyim ben hani oluyor. Yok yok onu demem. Anirbul mention lamba. Rahip tamam, şu uyuyoruz. Uyuyoruz. <gülüyor> <içiyorsun>, sen... <gülüyor> Biz anirable un mentionların hepsinde şey içiyoruz zaten Peki. O, o yani o zaten hani oraya geldiğinde zaman ilerlediği için zaten verir. Kim başlayacak dedik? Dajkan. Dajkan başlayacak. O 5 beş artı beşte mesela ee, ne, ne oluyordu? Anirable <gülüyor> <gülüyor> un mentionda söylediğini. Ha şimdi ee, ilk esas ise de çıkıp anirable un da hastiktir bu. ...benim de Hı. listemde olmalıydı Ha evet. dediğin anda... Herif Cliff dedi mesela, sen listene Baskır, iyi, koymadın, Baner Bulda var yani. Çift içiyorsun. tane ya. içiyorsun o zaman. Tamam. Çift içiyorsun. O zaman başlayalım. Daikkan. Ee, o zaman başlayalım. Ben ayrı bir seri olduğu için ben ayırıyorum. Çünkü yeni öbürünü ayırıyorlar. Matt Damon'un e, Born. Born. Born. Yani Born. Serisi, seri. Seri diyor. Yani bir numaram direkt bir aksiyon filmlerinde. Yönetmeni film kimdir? İki yönetmeni, en yönetmeni i̇ki, i̇ki yönetmeni var. yönetmeni var. Hangisi yönetmeni olduğunu var. tercih etmek İ? lazım. Çok iki ayrı film oluyor çünkü. Ya ben. Dağlımanlı. Dağlıman dönemimi, Born'un yoksa Green Grass dönemimi. Hangisini var, konuşuyoruz? Ben yani. Şu an. Ben, ben son. Ama Lemann'ın filmleri yani yani var. daha çok seviyorum. Evet. İlk film. İlk film. İlk film. O zaman İlk film. sen, sen Green Green evet. Ben de Green Ben de Benim de listemde var. Mesela Bourne ama ben Doug Limon'cıyım. Hmm. Sen, Sen kendini saymıyorsun. diyorsun. Yani. Saymıyorum diyorsun. Listemde olduğu için şatlamamam mı gerekiyor? Hayır şatlayacaksınız. Yani şimdi benim listemde var. var mı bilmiyorum. Benim Listemde yok. var. Benim ama de var. Honorable Mention'a koyarım ben onu deyip içebilir miyim? Hayır. Mi? Honorable Mention'da iki tane içeceksin. Ha, hayır. Koymazsan hayır. beş tane içersin. Yeni dur <gülüyor> <gülüyor> <Bir tıra. gülüyor> Annarbal Mansion'ında, Annarbal. Hayır, hayırlı, hayırlı, hayırlı, hayırlı, hayır honorable honorable de varsa, <gülüyor> şimdi içebilirsin Bilirsin. bir tane. Ama sonra e, İngiliste demiş dersem de, falan evet. olur. Tamam, tamam, ben içiyorum. Ben de içiyorum. Ben, ben de, de Annarbal Evet, benim de. O zaman bir herkes içti. Geceleyin herkes Hayır. Lamba içmedi. Bir içmedi. Evet, sen, ben sen de, sen de şey, şey yapmak istemem Hiç, ben hiç kimse <gülüyor> içmedi Ben zaten içeceğim de. Peki niye born? Niye born? Yani niye Film başından sonuna kadar. Yani özellikle ilk film e, hikayeyi oluşturuyor. Ama şimdi özellikle çok... ilk... yokum. Yok. <gülüyor> e, özellikle <gülüyor> ilk film çok iyi bir hikaye oluşturuyor ve e, aksiyon filminde aradığım şey olan yani o tempo'yu gereksiz şeylerle çok vakit kaybetme Yani Hollywood'un bir şeyi vardır ya şablonu vardır ya. <gülüyor> onu çok takip etmedim düşünüyorum ben. Hadi şimdi şunu olsun, şunu yapalım. ...filmin hangi dakikalarında ne olacağını az çok biliyorsun. Yani 80'lerde 90'larda çok sevdiğimiz bir şeydi. Hala oraya giriyoruz. Evet o ablanın, zaman. Da... Amerikan aksiyon filmi yani, şablonu evet, severiz iyi aslında. İyi yaptıklarında seviyoruz ama işte Bourne bunun dışında da iyi aksiyon çekilebileceğini evet. gösterebilen bir iştir benim için. Ve e, şeyi çok kullanmıyordu o daha Avrupalı bir tavırdı Bourne'da yönetmenlerinin evet. tercih ettiği aşırı dramatizasyondan kaçırmak. Evet. Yani bundan kastettiğim ne? Ee, Borna kadar özellikle bizim Amerikan filmlerinden alıştığımız ben silahı çekerim, esas olanı doğrulturum. Bir bana, bir esas olanı, bir bana, bir esas olanı sürekli kesmeler gider. Silahın namlusuna doğru zoomlar gelir, bilmem neler olur. Orada bayağı bir takılırız biz yani o gelirimde. Ama Borna'nın getirdiği şu, birisi silah çekiyorsa tak diye ateş ediyor evet. abi. Ve onun temposunu... O silah çıkıyorsa ateş edilecek. Evet evet. Aynen, yani, biraz şey, biraz Rus edebiyatından almış olabilir. Bir evet, evet. yani, yandan da <gülüyor> onun en büyük özelliklerinden birisi aslında dövüş koreografilerinin bile acayip stilize olması. Evet, aynen, <gülüyor> Müzikle birleştirilmesi Özellikle ilk çok filmde. acayip. İkinci, üçüncü de öyleydi. Hani, İtalya'da araba koğlama sahnesi mesela üçüncü filmde veya ikinci filmdi yanılmıyorsam. İnanılmaz güzel çekmiş bir sahneydi, merdivenlerden hı hı. işte oradan buradan ve ona eklenmiş müzik, stilize dövüş sahneleri falan çok çok, çok başarılıydı. Kurgusu zaten alışık, yani Derkan'ın dediği gibi alışık olduğumuz bir aksiyon filminde hani gördüğümüz bir kurgu değil. O filmden sonra pek çok yerde kullanılır. Evet, o kullanılır. o, ya, o şeydi bu renk fonörü yani, yani aksiyon filmlerine çok yansıyanından sonra. biraz da Oceans... Tarzı değil miydi? hani Oceans 12, Oceans ya, 11. O değil de. Yönetmenlikle de alakalıydı. Yani Bornların yani. en büyük farkı bence şey. Bir aksiyon filmini politik gerilim gibi çekmiş evet. olması. Yani. E, Tıklıdır. Evet. evet. Bir politik gerilim. Bir yani konsepti aslında. gereği de var. tabii ki orada bir komplo dönüyor vesaire. Ama <Gülüyor> hikayeyle aksiyonu genellikle bu tür e, teoriler. <gülüyor> komplo teorileri filmi ya da e, politik edinim filmlerinde harmanlamak çok zordur. Çünkü bir tarafta ya çok konuya ağırlık verirsin ya, ya belli da... Belli yönetmenler işte Soderbergh yapar bunu ki işte az önce söylediğim Oceans tarzına benziyor dememin sebeplerinden biri de o Soderbergh'in de yaptığı bir şeydi. Linkletter yapar bunu. İşte ne bileyim Greengrass yapar bunu. Grass bu filmlerde yaptı zaten. Yani, yani o gerilim unsurunu aksiyonla birlikte taşımayı çok iyi becerdiği için e, çok farklı bir aksiyon filmi bence. Çünkü şey geriliminden öte bir şey bu. Hani bu adam vurulacak mı, ölecek mi, kahraman filmin sonunda hayatta kalacak mı gibi bir temel aksiyon kurgusu değil. Hani bir alt temel var ve oluşan bir komplonun üzerinden dönen bir gerilim var ve onu aksiyon üzerine Filmin bindirmeyi çok iyi biliyor. Şu havayı çok iyi taşımıyor mu? Yani. Hem geçtiği mekanlar da öyle ama her öğesiyle bas bas bağırıyor. Yani klasik Amerikan sinemasından çok ben Avrupa'ya daha yok evet, evet, evet. diye bağırıyor. Hani tabii, görüntü, kullanılan renkler. İtalyan bölümü gibi aslında. Bir de şu var bizim alışık olduğumuz <gülüyor> bu 80'ler, 90'lar Amerikan aksiyon filmlerinde baş rollerimiz hep e, oyunculuk bilmeyen sikko kaslı işte stand kökenli stand kökenli falan <gülüyor> adamlarken işte ne bileyim Sylvester Stallone işte e, Arnold Arnold Schwarzenegger falan gibi tiplerken birdenbiri Matt, Ma, Matt Damon gibi bir adam çıkıyor karşımıza ve Matt Damon aslında iyi bir oyuncu. İyi bir. Oyuncu. Yani mimikleriyle de iyi bir oyuncu. Yönetmenin de çok kolay yönetebildiği iyi şekillendirebildiği oyunculardan. Yani. Ya genelde bile daha ondan önceki ajan filmlerinde bizim alıştığımız aksiyon ajan filmlerinde yani çok böyle çok daha küt değil mi karakter? çok küt yani hani her şeyle böyle o kadar Amerikan variyi bir ajan izliyorsun ki hani bu gerçekten böyle gerçek hayattan fırlamış gibi geliyorsan evet. hani işte o şey var tabii bir de kadın adını hatırlayamadım ayıp oldu ama baktım Franka Potenti, şey. Evet, planlı. yani onun da filmde olması. Koşlara koş takip eden. Evet. E, onun da filmde olması hoşuma gitmişti. Evet. Merhaba var Değil mi? Aksiyonu birazcık daha realiteye Ya Bana şey gibi, yani. filmlerinin artısı, bana şöyleymiş gibi geliyor. Böyle. Böyle. Böyle. Böyle. Böyle. Böyle. Böyle. Böyle. Hollywood tarzı Böyle. Böyle. Böyle. Böyle. Böyle karakterizasyon yoktur böyle evet. karakterler evet bir adam İki vardır da. çok iyi yani. adam dövebilen bir adam vardır ama e, duygularını hiçbir zaman açık etmez evet. bu adam e, ama e, Bourne'da bu adamın e, her duygusunu mutlu olduğu anı üzüldüğü evet, anı depresyona girdiği anı e, sinirlendiği anı falan çok iyi bir karakterizasyonu var. Bourne filmlerinin bence en büyük noktası o ve hani sadece ana karakter içinde değil yanda sadece orada 10 dakika dövüştüğü ve bilmem ne bir şekilde bir interaksiyona girdiği adamın bile bir şekilde bir karakterini hissedebiliyorsun. Evet. O yüzden hani Bourne filmlerinin bence bu kadar aksiyon sineması içinde içimize yer etmesinin sebebi benim için mesela bu. Çünkü çok böyle değerli bir şey var. Bir karakterizasyon noktası var. Bu da biraz şeye daha yakın Hollywood sinemasının dışında Avrupa, Avrupa, Avrupa sinemasına evet. biraz daha yakın yani geliyor. Görsel ona. yönetmenlik olaraktı bu arada. Çok daha sarı filtrelenmiş filmler yani. Böyle bir sahip ona şey geliyor Kuzey Avrupa <gülüyor> filmi gibi evet. görüntüsü böyle şeyleri o renk tonları evet, biraz falan. Biraz böyle geçtiği bölge yaşandığı bölgelerle ilgili biraz o ama yani... E ama bence şöyle bir şey var. Mesela hani Born'u bir de hani tek bir şey olarak değerlendirmemek gerekiyor. Çünkü mesela Doug Liman'ın yaptığı Born filmiyle e, Green Grass'ın yaptığı Born filmleri çok birbirinden uzak evet. filmler. Yani e, şöyle bir şey var. Mesela aksiyon sineması. <Gülüyor> çok daha Amerikan, Amerikan konuştuğumuz için söylüyorum. Mesela Doug Liman'ın e, dövüş karaografileri Green Grass'ın göre çok daha iyi bence. Farklı, Çünkü çok, daha farklı, e, çok daha farklı ve bence çok daha iyi. Çünkü Doug çektiği e, ilk Born filminde mesela Matt Damon biriyle dövüşürken böyle bir plan içerisinde o adamla dövüştüğünü izliyorsun. Greengrass biraz daha böyle e, aktüel kamera ve e, hızlı montajlar Kesmelerle. kullanan, oh. hmm. e, hızlı montajlar, hızlı kesmeler kullanan bir e, yapısı olduğu için yani filmi böyle tempo olarak da daha yüksek tutan tutmayı seven bir yönetmen olduğu için e, biraz mesela ben dağlı şey Green Grass'ın çektiği filmlerde şey eksikliği hissediyorum dağlı göre insanların oradaki Matt Damon'un bilmemnelerim falan e, gösterdiği fiziksel becerileri oyuncu olarak yeterince göremediğimi hissediyorum. <Gülüyor> Çünkü işte adam oradan bilmem kime vururken kamera bir, yer, bir yerden bir yere kesiyor hop oradan bilmem nereye kesiyor hop bilmem ne yapıyor falan derken böyle bir karmaşa içinde o dövüş sahnesinin o aksiyon sahnesinin karmaşası içinde montaj da o kadar fazla hızlı gittiği için yeterince o adamın yeteneklerini sergileyemediğini hissediyorum. Mesela Dudleyman'da ben Matt Damon'ın e, ...ne kadar iyi dövüşebildiğini... ...Marshall artsa da ne kadar iyi... o ...bayağı eğitim falan almış bu arada adam yani... E, ...filmler yapmak için ve ne kadar iyi hakim olduğunu ve... ...ne kadar iyi dövüşebildiğini... ...o aksiyon sahnenin şeyini biraz daha fazla hissettim mesela. Hani montaj olarak değil belki... ...tempo olarak, film temposu olarak değil belki ama... ...görsel olarak bana mesela... E, ...ilk filmin dövüş sahneleri... ...diğer filmlere göre daha fazla şey veriyor... Ya iki ile üçte daha fazla var, aksiyon yani. sahnesi var. İşte Hı. çok daha fazla evet. kat olduğu için daha aksiyon hissi şey. ve Yok yani sahne var. olarak da yani şey birinci benim daha böyle biraz gerilim dozu daha yüksek bir hikaye var, var. tabi evet, evet yani, yani böyle, tabi falan. yani şey evet. olarak söylemiyorum ama diğer ikisinde aksiyon sahnesi çok olduğu için birinciye göre daha böyle biraz evet. Daha hızlı geçiyormuş gibi olabiliyor. Okey. Yani. O zaman Daykan'la e, Rose'de Born var diyoruz. Evet. Şimdi Honorable Mentionlarda da Koca Ayak'ta var, bende var. Evet. Okey. Açıklığa honorable mentionlarda şöyle olacak tahminimce. Diyeceğiz ki aa bende bu da varmış, bu da varmış. Böyle 10 tane honorable mention olacak. Yazdık ama bilmiyorum. Yazdık. Yok, yıl sonrası olmayacak. Ya ben kafamda yazarım. <gülüş> <gülüş> bende de var, var, bende de. Sırı sende. Dinleyici. Liste mi tutuyor, nereden bileceksin? yayınlıyor abi. <gülüş> <gülüş> Kayıt var abi. <gülüş> <gülüş> en güzel tablosu. Ya liste şeyler, tutacağınıza <gülüş> için kardeşim. Ben yani diehard diyeceğim. Yani, yani seri olarak söylüyorsun. Ya yani seri olarak tabii söylüyorum. Çünkü bile de, de var. Ayırırsam orada 3 tane alan olacak, hoş olmayacak. En son filmi hariç ben, ben açık söylüyorum. söyleyeyim. En Çev son film de dahil. Yani 3 şey da tane Ama o, tane o ondan önceki de diyor o kadar iyi de tam. O da çok iyiydi. Yok sen de tane iyi Şöyle Yani günümüzde artık 10 tane yani oğluyla olan dedim ya. Aa, Neden? var. Güzel, nedenin güzel da günümüzde öyle filmler artık çekilmiyor tane yani onu özlemiş olduğum dört tane için seyredeceksin, bir tanesini söyledim. Ya. İşte yani o yüzden hani de hoşuma gitti. Yani. Yoksa mesela en iyisi 3, bana göre yani. Bana göre en iyisi 1 ya. Ben 3, üç, üççüyüm orada. Şimdi Die Hard, son filmin aksiyon sahneleri de çok iyiydi bence. Sadece onları iyi. Ben bende var. Senaryo rezaletti. Yani. Hem Akşam... kötü yani senaryo da Oğlu çok. Sende Rusya falan iyi, normal İngilizcilik yani. Ama... de var. Ilk kişiye okay. De. Okay. Bir kişiyi anlamıyor olmamışında değil bayağı distan da var daha. Yani. Ben çekiyorum oyi. Okay. Yani Başka Reis sende. Zaten hani sende yani, da, de, zaten. Yani evet. aynı öyle sevilme Zalbe... mümkün değil herhalde Dayak yani. Daha var mı senin insanı? Bir kere var şöyle bir şey var abi. Hani bazı var. adamlar var. Şu an gitgide azalıyor onlar. Tebursu'lu'sun onlardan biri. Yani şey değil, kendisi franchisef. Bruce Willis evet. en son kimin filmi gelmiş diyorsun? <gülüyor> yani ne olduğu çok önemli yani değil ben, yani yani. Ben ne söyleyeyim, ne kimler var? Chris Hemsworth'un filmi gelmiş demiyorum hiç. Ha. Yani Huntsman ben... benim için Charlize Theron'un filmi. <gülüyor> <gülüyor> Sen Huntsman'ı izledin mi? İzledim. Ben de izledim. Nasıldı? Ben iyiydi. değil ben. ben. Ben izlemedim. Ki, Bruce Willis, Moonrise Kingdom. Ben bakayım ama. Bruce Willis mavi ay dizisinde bayağı orada da harikaydı ya yani Bruce Willis iyi her türlü yani o şey çok hani üstüne ben çok yakıştırıyorum hani hem ses yaptınız mı bu arada yap, evet, yapma ben olayı attım. ben de attım Lambanın da listesinde var aslında ya adam şatlar. bir nevi det bulmuş zamanında şat şat şat şat dik dik dik dibini gör oh <gülüyor> Nasıl şatlıyor? Bira şatlıyorduk nasıl bir şey yani? Gezini <gülüyor> <gülüyor> yakıyor ya. Fakirler diyor değil mi böyle? <gülüyor> Biramı şatlıyorsunuz fakirler diyor. Fakirlerini yani. başka bir şey şatlıyor olsak üçüncü dakikada biter bir program. <gülüyor> doğru güzel bir şey o. Yani. Ama yani bira dediğin o birayı Liste, böyle iki yavaş yavaş yavaş. İkişer bayılıyorlar değil mi? <gülüyor> Ve bu etrafta şey, böyle etrafta böyle kutuluş var falan. <gülüyor> Bruce ben geçen bir talk show'da gördüm, herif e, iki hafta önce bir talk show'da biriyle bir 10 dakika boyunca kavga ettiler. Böyle merdivenleri çıktılar, birbirlerinin kafasında masa sandalye kırdılar falan. <gülüyor> ha Bruce Wilson gergin bir adam bu arada ya. Ya hayır ya. şey... Yani... Stand ama ama yok yok şey yani standı. genel olarak gergin bir adam olduğunu Ya herifin siyasi olarak bize hiçbir şekilde şey hitap yaptı. etmediğiniz biliyoruz. Evet. Hani, Tabii e, biraz faşist. asker <gülüyor> çıkarmaya kalktığında ben de gideceğim demiş falan bir adam yani. hani Öyle bir herif. Biraz ama hep de öyle rollerde oynamıyor mu zaten? Biz de öyle. Biraz aslında oynamıyor yani. yani. O adam almanları itin götüne soğuk hani, çıkarıyor. Böyle. Çünkü kötü adam almaz zaten. Dayhark'ta da oynamaydı. Groover var değil mi? Alan Rickman. Adam buradan almış olduk evet, kendisini. Rahmetli aldık. Birkaç ay önce. Evet. Bir, bir iki ay önce belki evet, kaybettik. Ocakta, Ocakta kaybettik. İyi oyuncuydu rahmetli. O da ışıklar içinde uyusun diyelim. Nurlar e, içinde yatsın. Bir, bir saniye sessizlik. Benim kişim var. <gülüyor> Bunu sizlerle paylaşmak istedim. <gülüyor> Kafkaesque dönene Ol kadar Yok olmasa da. bile bence biz devam edelim Lambayla devam edelim bu, bu bence. Evet Hı -hı. lamba ee, Ben speed diyorum Speed speed. Valla bende yok Bende de yok Ama Sandra Bullock her zaman burada O Bir numara Her zaman bir numara yani Ya ben speed'i ilk izlediğimde çok Eğlenmiştim şimdi açık söyleyeyim de çok eğlenmiş hani... Severim de çok film sayısı 10 dilde hani eskisi gibi 20 liste yapsaydık girerdi. Evet Abi, girerdi e, aksiyon zaman. filminden bahsetmiyor muyuz ya? Yani, evet, direkt evet, aksiyon evet. değil mi o film yani hani böyle o, e, zaten film aksiyon üzerine kurulmuş bir film. Hani e, belli bir hızın altına düşersen otobüs patlayacak falan <gülüyor> zaten aksiyon, aksiyon, aksiyonun yani, tadını yani. olan bir Ve film var hani, e, o otobüsün, <gülüyor> otobüs bir bir aksiyon <gülüyor> filmi ya yani bir de o otobüsün içindeki iki, bir, bir tane e, güzel kadın var bir tane yakışıklı adam var onlar da birbirlerine aşık oluyorlar buna iyi aksiyon filmi mi olur ya 90'larda yaşadık yaptınız Allah aşkına yani <gülüyor> e, lütfen arkadaşlarımız lamba speed, çok sert çok iyi, çok iyi, çok iyi bir aksiyon filmidir yani hani böyle direkt aklıma geldi ya hani böyle bu şey çıktığında böyle hani bizim konuştuğumuzun e, subject ne olacak? Aksiyon filmi. Yani bu arada tamam sadece et, sende e, olduğu okay. için sadece sen edeceksin. Tamam, ben bir şart yaparım <gülüyor> bunu de speed'e içiyorum arkadaşlar. <gülüyor> yani gerçekten ya. hani Speed çok iyi aksiyon filmidir. Yani zaten aksiyon filmden ne bekliyorsun? Ki? zaten yani sen, kötü aksiyon, aksiyon, aksiyon filmi çok severim ama 10 tane olunca işte girmeyebiliyor bazı şeyler. Tercih etmek zorunda kalıyorsun. Evet. Ya ya ya ya. <gülüyor> Yoksa yani aslında Sandro Bulon tek başına orada birinciliği hak ediyor ve de en güzel zaman. Zamanı. lamba çok despot değil ya? Böyle de <gülüyor> değil mi de çok güzel. Ya koca doğruyu söyle. Sandro Bulon bu dedektif olarak katıldığı güzel yarış. Lampa onu da Semiyorum. seviyorum. Seviyorum. Seviyorum. Aynen. Sandro Bulon içelim. <gülüyor> Neyi donması? <onun adını? gülüyor> Misconci Evet. O zaman koca ayakta Sandra vlog için <gülüyor> <gülüyor> Tamam diyor Speed artı okay. iki olduk speed. Hallederiz <gülüyor> ee, Speed benim honorable mentionumda var Okey sende ilk o zaman var, Ama kenarı be. yüzlü olan var Keanu <gülüyor> Reeves bende Sandra evet, Bullock'la birlikte. Keanu Reeves değil o film. Sandra Bullock'lu. Ama <gülüyor> öbüründe <gülüyor> Sandra, öbürü de Sandra Hayır, Sandra Bullock <gülüyor> zaten var. <Bak, gülüyor> öbüründe de var o hat. İkiyi ben o yarım bıraktım zaten. Çinçin. Çinçin. Çin. Çin. Çin. Gemi ya, saçma sapan bir film. Ama Sandra Bullock var. O yüzden çok güzel. Bir şey de hocam, dünyanın bence bir aksiyon filmi dersen böyle olur dem. Diyeceğin örneği yani benim ilk seçim Kesinlikle o yüzden speed oldu yani hani ilk ya e konuda... başından sonuna aksiyon adam yani böyle hop e filme giriyorsun böyle işte hop karakterleri bir tanıyorsun bir ilk 5 dakika 10 dakika falan daha sonra otobüs biniyorlar falan ondan sonra zaten aksiyon otobüs başlıyor. Yani sonu, Hı -hı da e 150 dakika yani. yani 150 o otobüs gidiyor abicim yani <gülüyor> otobüsü <gülüyor> 150 dakika <gülüyor> boyunca <gülüyor> hani böyle yardırmayı başarmışlar her dikkati bir aksiyon yani böyle Allah'ın <gülüyor> son yüreğini hop eden yani eee yani hani silahlar e, patlamıyor e, patlıyor bir nasılsa ama hani böyle şey olmuyor yani böyle bombalar patlamıyor orada bir e, şey e, alev bulutu falan görmüyorsun ama hani, var, var e, o bile bir... var otobüsler patlıyor bir şeyler ya ama hani genel ben mesela böyle bir 10 sene önce falan izledim o filmi hani, e, aklımda Aslında kalanları izliyorum hani, e, aklımda kalanları anlatıyorum şey <gülüyor> e, 1994 bu arada şey, ara <gülüyor> e, Google'ladım filmi <gülüyor> geçen geçen 58'de Sandra Blok'ta kenarimizin olduğu çok Dedim <gülüyor> Oh, yani nani hakikaten e, hakkında da aksiyon filmi olarak kalk benim. The aksiyon filmi. Öyle ama. Evet. Yani, yani, yani, yani, aksiyon filmi çekmek için çekmişler evet, zaten. Aynen öyle. Yani, şey yani, şey yani, ya. çok da para harcamamışlar ne savaş göstermek için yani hani ben şey kadar, olarak konuşuyor gerekli. ekranlar var ya. Bütün <gülüyor> otobüslerde o filmin olması lazım. Hayır yasık olur ha. Sürekli onu izleyerek gidiyorsun böyle. Ağ sıçtık, ağ sıçacağız uçaklarda mesela uçak versiyonlarında uçak patlama sahnelerini hep keserler diyeceğim işte. Ha, süper aha. biraderler var ya, Airplay'leri yapanlar Hı -hı. Tamam. Uçaklarda yayınlar mısın onları? <gülüyor> Yayınlarsın <gülüyor> <gülüyor> ya. Ha yayın mı olur? Yayınlar uçaklarda yayınlarım. Hakikaten yapar. Trollük olsun. <gülüyor> Yayınlarsın ama yani uçak düşüyor falan diye Uçaktakileri gider izletmezsin. Bir yani. <gülüyor> şey veriyorlar. 5. coğrafi de ne raporuydu? Kaza kaza raporu. Bayağı tat uçakta izlenecek belgesel. Sıra kimde? Sıra, Sıra Roze'de. Ben yani. çok ters bir noktadan gireceğim olaya. Girecek kesin. E, e, yani şey çok daha... Stop da... bir film söylüyor. Çok <gülüyor> daha... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Michel Gondry'den. Daha çok yeni izlediğim için ve böyle korku ve komedi dışında bütün dallarda en üst noktaya ulaştığı için benim için Remnant demek istiyorum. Of Allah'a <gülüyor> kalırsın okay. Yeni, popüler... E, o da olmalı listede belki de ama aksiyon mu gerçekten? Çok ağır bir dram. Değil mi çok ağır bir dram filmi. Evet ama benim için hani e, ayı var abi. Bir her, ayı her, var. Listede, ayı. her listede, her listede <gülüyor> tatlılıkta ulaştığı ya. için ve Revenant'ın özellikle girişteki Indianların saldırdığı sahne ayı. E, ve sonrasındaki ayı. ayı sahnesi ve sonrasında Indianların e, <gülüyor> ayıya saldırdığı. Indian dediğin kızıl deliler. Kızıl delilerin, kızıl demek ver. istemiyorum. <gülüyor> ...Indian'da... <gülüyor> <gülüyor> ...Skaltçı bu galiba. <gülüyor> Kızım kızı, kızı birilerin... O zaman ...özellikle de atla... Ya, e, e, bir şey e, Leonardo DiCaprio'yu kovaladıkları sahne... ...çekim teknikleri olarak... ...benim için... E, ...aksiyon sinemasına çok büyük şeyler katmış... Yönetmeni? ...sahnelerdir. Yönetmeni kimdir? Yönetmeni e, şey... E, ...Zeki Demirkubus falan... <gülüyor> <gülüyor> Bir şeyle karıştırdınız. Görüntüyü <gülüyor> ee, özgürsünüz. İneri açan o filmiyle karıştırdınız. Ee, o değil benimle değil. Remnant. Kor. <gülüyor> <Cor. gülüyor> Zeki Demirkus'un e, şu an İstanbul Film Festivali'nde yarışacak şey yeni filminden bahsediyorum. Geçiyor. İngilizcesi Remnant oluyor onun. <gülüyor> Beyoğlu'nda geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hikaye. Ayı var ama. Ayı var, ama. Ayı var. <gülüyor> Ayı ayı dolu. Yani tabi yani bildiğiniz ayı yani, yani, Oğlum, ayı. Yani anlatamadım bugün film yok muydu ya zaten? Tabii kadar bayram, tabi kalp kadar. Gel bir yok şey, şey soracağım bu arada, e, ben Renault içeceğim çünkü benim İslam değil. Bu aksiyon sahneleri <gülüyor> gerçekten çekim, çekim tekniği olarak e, gerçekten hani bugüne kadar yapılmış en inovatif aksiyon sahneleri olabilir mi? Tamam. ışıksız. ışiksız. Yani doğal ışıkla. Hemen doğal. ışıksız olmasının tamam. dışında e, filmin başındaki derilerin saldırdığı sahne özellikle baya böyle benim izlerken hissettiğim tek plan devam eden bir aksiyon sahnesi kesin arada katlar vardır ama yani hayatımda izlediğim en realist aksiyon sahnelerinden biriydi yani böyle çünkü iki kişi yan yana dururken birinin kafasına bir ok saplanıyor. Ondan yani... sonra kamera bir anda bir şekilde nereye çıkmışsa atla ata binen bir oyuncunun yanında atla beraber gitmeye devam ediyor. Sonra o, attan inip Children of Men'deki tek plan hissi vardı ya mesela Hissinin daha da üstüne unutmuş, çıkmış bir evet. nokta Bunu daha önce duydum ee, yani ben şey Yani şey bana o filmden çıkınca o Siz ara sonra ara sonra... görüşüyorsunuz galiba Ara ara, ara biraz böyle münasebetimiz oluyor kendisiyle ee, Beraber de filmi izlemişliğimiz var ee, şey, şey demiş dedi bana, o film bayağı net, real çek, çekilmiş bir film ve milyon dolarlar harcanmış bir film. Ben hani e, biraz daha işin para kısmına baktığım için söylüyorum. Ama hani e, günlerce o e, ilk e, planın e, provası yapıldıktan sonra... Ee, gerçekten o gördüğümüz e, anın böyle bir yarım saat daha fazlasına çekiliyor o film. Çünkü hani bayağı teatral e, tiyatroda ne görüyorsan yani Birebir o, o ya sahneyi şey var, sahnenin çekilmesi bir buçuk e, saat aynen. sürüyor. Filmin girişteki kızı kızılderilerin saldırı sahnenin çekimi bir buçuk saat. Işığı o kadar çünkü, çünkü o bölgedeki ışık aralığı bir buçuk saat. Onun öncesinde bayağı adamlar çektin, tiyatro çektin yani. yapıyormuş gibi provasını yapıyorlar. Ve sonrasında bir buçuk saatte çekiyorlar filmin gibi bir durum var. Filmle hani, ilgili bu popüler kısımla ilgili. Leonardo bunu öyle bir aldık falan filan da. şey de inanılmaz iyi oynamış diyorlar. Tom Hardy. Sakat. Tom Hardy'nin Hardy Hardy karakteri iyi. bence Anladım. yani filmi götüren... Niye işte ya. Oscar, yani Oscar almadı Tom Hardy? Aslında Tom Hardy Oskar'ı hak etmemiş miydi o oyuncu? Yani yardımcı ya Tom Hardy yetenece Oskar'ı almıştı Lea bir yani Bardi'ye kim... biraz ayıp olurdu. Tom Hardy Oskar'ı kim... alsaydı oraya. Yani yardımcı olarak alırdı, <gülüyor> yani. alırdı yani. Kim yarıştı Tom Hardy ile yardımcı erkek oyuncu da onu bilmiyorum ama. Bridge of Skies'deki ee... şey aldım yani aldı. Onu başlı başına şey yapamıyorsun ya kimle yarıştığına bağlı bir noktada ama bence... E, Tom Hardy'nin performansı filmde zaman. çok önemli bir performans, Leonardo'nunki kadar. Yani Tom şey diyorsun hakikaten yani hani böyle Tom de bir de herkes sever böyle adama evet, hani böyle bütün, Inglouris bütün Bastion AYS. falan filan. Hani. Hastası olmasın bırak adamı. Batman'dan beri, çok seviyorum. Ben çok, sever. Ben de beri çok seviyorum ben hani... <gülüyor> e, ama, e, Tom Hardy'yi. Ben de Inglourious glorious Bastards'dan beri çok seviyorum hani ama eee Tom Hardy'le Özellikle feministler <gülüyor> bu ara Tom Hardy hastası. Tom Hardy hakkında böyle <gülüyor> bir şey vardı <gülüyor> böyle bir sempati vardır böyle e, bu filmde böyle fıstırcı falan <gülüyor> oluyorsun sulhakta. Benim e, o filmde en etkilendiğim sahne ayı sahnesi oldu <gülüyor> hani e, yapabilecek bir şey o ayı planları inanılmaz benim <gülüyor> için <Hatta gülüyor> böyle... Çünkü ayıları seviyoruz ben, ben en çok şeyden etkilendim abi ayı sahnesi de değil de filmin üçüncü bir aksiyon sahnesi var Indianların e, kızıl de mi? Kızılderilerin <gülüyor> Leonardo DiCaprio atla kovaladıkları ve hani atla, <gülüyor> <gülüyor> atla kovalarken koydum, atla kovalıyorlar koval <gülüyor> Gitlak olarak Leonardo DiCaprio'nun atının atını tutulamayıp uçurumdan evet. düştüğü bir sahne var ve o da böyle tek plan. O da çok acayip. CGI ile o planın birleştirilmesi yani gerçekten aksiyon sineması için çok önemli hareketler. Ya yani. onu benim aklım almadığı için yani. Yani şey abi, hani için, e, şeyden bahsediyoruz abi. Demin şeyden bahsettik ya. Pardon e, lambadan bahsediyorsun <gülüyor> herhalde. <gülüyor> Neymiş? <gülüyor> şeyden bahsettik ya demin işte Green Grass'ın yaptığı aksiyon sinemasından falan bahsettik Last ya. E takılıyor. Ve o aksiyonu şey yapmadan kat yapmadan ya, bir şekilde bir şey noktada ya. Aynen, aynen. Yani aşırı gerçekçi bir şekilde kat yapmadan ve bir şekilde onu CGI ile birleştirmek çok inanılmaz benim için efekte ya. Orada ses efekti de var ya. Yani orada aşırı iyi ses efekti de var. Ya bu arada bu <gülüyor> İspanyolların da bir şey olabilir. Hani bu heriflerin çünkü çoğunda var. barında da var. Alma da <gülüyor> var. Hani o Meksikalı mı gitti İspanyol mu Meksikalı o evet. yani oradan Güney Amerika'dan. Gorillerin çoğun yani da, da var. Evet. Yani Brezilya'da da var. Hani Brezilya'da işte e, tanrı, yani <gülüyor> tanrı, yani, tanrı. gördük. Hani Brezilyalılar, işte İspanyollar, Portekizliler, Meksikalılar o işi bize acayip veriyorlar. O galiba. realist sıratışımları evet. çok acayip abi. Yani, yani. gerçekten ben, hani bugüne kadar hiç bu kadar gerçekçi bir film ilgilenmiştin. Evet. Çoğunlukla ee, Güney Amerika'dan. Ben işte o bir şeyi. Ya senin bahsettiğin adamların film tarzı, Filme bakış açıları en azından. Bizim e, şeyi kendi yönettiği filmlerine falan biraz andırıyor Ulmaz Güney'in film yani, yani, yani. <gülüyor> Güney filmleri falan. Ben de. Zeki Demir Kubuz diyeceksiniz benim. Ulmaz Güney'in filmleri falan. O o yerellik var abi. Yani Şeylerinde kendi kendi şeyleri böyle. Yani, kendi kuzto duvar, gusto, kuzdolarını böyle falan, işin falan. içine sokmak çok acayip bir kafa yani. Adam ya ama, hani North ya. Amerika'da geçen bir film yaparken Hı. o şeyi böyle o içine sokuyor yani. O ya o işte yani. karakterlerde o sıcaklık var ama yani benim hani böyle teknik olarak tek algılayamadığım hani Rose'nin bana anlattığı şu ayı sahnesi beni gerçekten hani böyle çok şaşırttı. Çünkü hani böyle bu aralar biraz 3D ile haşır neşirim böyle. Yani 3D'de hani e, Türkiye'de ne noktaya ge gelinebiliyorsa o noktaya geliyorum yaptığım işlerle falan filan bir şeyler. Ama hani e, o ayı e, planında böyle bir şey oluyor böyle hani ayı saldırıyor bir bırakıyor ondan sonra tekrar saldırıyor. O bırakmasının e, gapi böyle bir şey e, 5-7 dakika falan sürüyor böyle bir dakika. E, aralarda böyle bir şey yapıyor e, takılıyor falan. Çünkü o dakika diyorum çünkü hani o sırada ben sana şeyi sordum. Ee, ''Bu boy gerçek mi? <gülüyor> falan diye sordum yani hani böyle. O hani çünkü e, boy. Bir e, dakika bir dakika Yani işte her neyse Ama hani yani. Orada böyle bir o kadar geriyor seni o an böyle çünkü hani böyle ayı saldırıyor böyle hadiirl ha hadi. falan oluyorsun böyle Ben yani çünkü boy gerçekten saldırıyor da böyle alıyor böyle Dişiyle böyle omuzunu yarıyor. Ondan sonra böyle bir e, bilmem neresini yarıyor. Ve hani ondan sonra zaten hani o ayının saldırısından sonra o adamı kurtardıkları zaman oraların yaralandığını görüyorsun zaten falan. Sonra Rose bana şeyi anlattı. Ee, muhtemelen hani bu adama böyle masmavi bir... Muhtemelen ne canım gördüm kamera kısmında işte bir tane adam. <gülüyor> Bayağı böyle adamı öbürünü... Hani de, dev bir adama şey. böyle bir mavi bir e, kostüm giydirdiler. Yani. <gülüyor> Ve e, Leonardo DiCaprio'yu hırpalıyor o adam falan e, dedi böyle. böyle kareti, ondan sonra neyse, o gap de onu söyledi böyle <gülüyor> nasıl yapmışlar bunu falan <gülüyor> dedim, dedim böyle. Ondan sonra onu söyledi sonra o gözle izledim bir de hani böyle he, bu baya e, cg yapılmış falan sonra o gözle izledim sonra dedim, yok ya bu baya gerçek ayı. İne inanmadı o hani e, böyle bir 3d olamaz yani çünkü hani böyle o o filan beni aşırı etkiledi mesela o ayı. neyse yani çok böyle başka bir noktadan girdim ama bence aksiyon sineması için çok önemli bir şeydir çünkü şöyle bir olay var 2016'dayız sinema ile ilgili bazı şeyler çok değişmeye başladı. Özellikle dijital kameraların Kesinlikle. falan çıkmasından evet. sonra. Ve gerçekçilik unsurunu özellikle büyük Hollywood yapımlarında, bu hani çizgi roman filmlerinde de daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Hani orada işte X-Men Apokalips filmini izlerken, bilmem ne yaparken bile orada işte Apokalips ilmemnenin hani karakterin ilmemnenin CG, e, şey CG olmasına rağmen realist durması çabaları söz konusu ha. olduğu noktada bence bu filmde yapılan e, şeyler aksiyon sineması için ve hani e, Hollywood sineması için bence çok değerli hareketler hani bazı şeyleri bir adım çünkü hani gerçekten aşırı fazla CG olmasına rağmen işin içinde çok gerçekçi gözüken hareketler. Ve bunlar böyle çok değerli e, adımlar bence. Evet, ya bu, bu, Hollywood bundan 3-5 sene önce Donkey Kong'u yaptı mesela. İ i̇nanılmaz CG duruyordu her şey. Aynen. Özellikle evde izlediğinde olmuyordu ya yani. Şey vardı, Hollywood'da birazcık da mesela Peter Jackson'ın falan yüzüklerin efendisiyle kattığı işte, bir şey var. CG olduğu belli olsun. Zaten bitireceksin daha sonra şey Zaten falan bir fantazi dünyası Gymkong'da var. King falan da kullandı. ha aynen. Ha. Burası zaten bir fantazi dünyası. CG olsun ama pastoral renkler. Hani daha çok böyle... E, Eskolik'te kötü falan. Böyle... Fantezi ilistratörleri var ya. Hı -hı. E, onun gibi bir havaya kalayım, onu şey yapayım diyordu. Ama mesela şey Hı -hı. bu realistliğe kullanılan CG karakterlerin realistliğe kaymasına mesela... E, Pi'nin hayatının evet, çok bilinçisi var. Evet, kesinlikle. Şeyden de çok eminim, %100 eminim Disney'in Jungle, Jungle yapmasının sebebi de o. He. Tamam, biz bu teknolojiyi çözelim. Kesinlikle. Bunu çözerken de film patlatalım bir tane. Bir Jungle Book'u sadece Fragman'ı izledik bu arada. Fragman bence baştan sona çok muhteşem, <Gülüyor> muhteşem ama yılan... Film. Hala açılış recitü. İşte fragmanlarla şey Geri kalan hepsi çok güzel. Ama bayağı, yılan o dev yılan için. o kadar silici duruyor ki ya o, soğutuyor yani soğutuyor insanı. Değişiyor hani. O sahnede yani doluydu. Büyük perdede büyük, büyük perdede izlemek o de zaten, farklı bu arada. Farklı ama Bir de hani ya fragmandan sonra üstüne çok şey koyuyorlar. Yani. Tabii. Ya yani en son Spiderman'i gördük. Kim bilir o kostüm. Evet, daha Ay, da çok alakasız bir yere gittik aksiyon filmlerine ama mesela bir şeylerde realist hayvanları Kullanarak hani onları bir karakter olarak kullanıp konuşturduğun zaman tamam mı? Bir eğer tasarımına bir karakter tasarımı onunla başkalaştıracak bir şey eklemediğin zaman şey oluyor. Son Jungle Book trailer'ında beni rahatsız eden oydu. Tamam herhangi bir ayı herhangi bir işte panter herhangi bir şey okey. Ama kimlikleri yoktu karakteri yoktu. Aa bu evet kaplını gördüğü zaman evet bu şerhan demiyordum. Jungle Book'un orijinalinde çizimde ama o Sheher yani onun bir karakter tasarımı ve çok iyi bir şeyi var. Tamam. Karikatür edilmişti ama ya yani bir de şey kırıyor. Sız ediyor, konuşturmaya başladığın zaman öyle karakterleri. Çünkü e, realite ile fantaziyi yani ister istemez birleştiriyorsun onu. Çünkü gerçek görünen bir hayvan insan delildi sana bir şeyler söylüyor. Orada bir kırılma yaşamak zorunda kalıyorsun istemez. Senin dediğin işte o karakterizasyon olayı onu yumuşatıyor. Yani orada o, karak, o gerçekçi e, karakteri bir karakter olarak da bilinç altından algıladığın evet, için. Ne? Abi şey antropomorfik. Evet. Çok zor bir kelime ya. Antropomorfik. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet evet aynen evet. Konuşan hayvanlar. Evet. <gülüyor> Sırak kimdi? Bende. Sıra Ristol. Valla benim listemin tepesinde... Kimse içmeyecek Ristol içecek bir ürün. Ah şey var, Kingsman var. Haa ben hiç üzücüğümde ben, ben de içerim Kingsman'ı var. <gülüyor> ben, ben de Underworld'a koyuyorum. Ben benim Man de Underworld'a var ya. Da. Efsane filmdi lan. Güzel. Kings Kingsman, Lambo'nun... Öyle, değil. öyle böyle varmış. değil ya. O kafalar normal patlamaya başladıysa... Normal hissedemeyi o da ben... o da ben... O herkesin kafa havaya uçup böyle rengarenk patlamaya başladı. Dedim ki ya bunun torbacısı kim ya? Kim lan bunun torbacısı yani? Ya ben gitgide son yıllarda şu kafaya gelmeye başladım. Kizman çok güzel ya. Mark Miller'ın kafası, parayı Amerikalılar vardı. versin, Tamam. filmi İngilizler çeksin. Ya. <gülüyor> tamam ben gitgide bu kafaya geliyorum. Zaten yok. Parayı Amerikalılar versin, pazarlamayı Amerikalılar yapsın, mal da Amerikalıların olsun ama filmi İngilizler çeksin. Öyle <gülüyor> yapıyorlar zaten. <gülüyor> Oyuncular da İngiliz oluyor. Öyle yapıyorlar. Abi yani bir şey diyeceğim. Her ben. şeyden önce... Mark Miller'ın ben amına koyayım <gülüyor> ben de ya yani şu an başka, başka bir övgü başka söyleyecek bir övgü olayın yaratıcısı yani da normalde normaldeki gibim Mark Miller'ın en masat işlerinden yani aslında çizgi roman olarak aslında çok bayağı, bayağı çok daha çizgi romanları var abi yani, yani de de de bayağı çok şey iyi yazmışlar ve filmi çok iyi toparlamışlar abi çok iyi film abi devamını da bekliyorum ben devamını bekliyorum yani şeysiz nasıl olacak onu biraz merak etmedi değilim ee adını unuttum Colin Firth Colin Firth çünkü Colin Firth'ün ilk filmde o e, kilise sahnesi wow, çok iyiydi. Onun arka planını ne olur bunu izleyin. Ah, evet, ben evet. öyle bir şey izlemedim hayatımda. Oğlum herif neredeyse öyle çekmiş. Evet. Yani şey değil katlar falan yok neredeyse orada. Herif baya girmiş yani elinde sopayla girip önce onun kalbine sokuyor. Sonra bunun ağzına vuruyor sonra onun... Bin... Böyle gidiyor 6 dakika. Rose de hem şeyde kesme evet. sekanslardan bahsetmişten... Ee, bu anda da bahsetmiştim ya. The... Bu gitgide şehir dönüşmeye başladı zaten. Dikkatimi çeken. Ve Avrupa'dan ve hatta Uzak Doğu sinemasından daha çok yavaş yavaş batıya doğru gelen bir etki. Yönetmenin kendini ispat etme sahneleri gibi. Böyle ben katsız bir e, çekeceğim abi. bir saniye lan diye. Abi çünkü, çünkü şöyle bir şey var. Agents of shift'te bile çektiler abi. Abi çünkü, <gülüyor> çünkü şöyle bir şey var yani. E, efektli bir şey çekiyorsan eğer, e, Bunu katsız yapmak ve aktüel kamerayla yapmak çok teknik daha. olarak hani Üç en yani en basitini bile yapıyor olsan işin. E, çok zor bir şey. Ha bir de i̇şte şu şu var. Usta toparlar o demiş oluyorsun. Yani. Blockbuster, <Gülüyor> ya işte yaparken, o blockbuster, blockbuster <Gülüyor> yaparken böyle e, şey kararı verip e, böyle 10 dakikalık bir sahneyi ben hiç kat yapmadan çekeceğim ve burada bilmem ne CGI karakter bilmem ne yaparken oradan bilmem ne ölecek bilmem kimin kafası koparken bilmem ne olacak falan kararını vermek gerçekten çok böyle zor bir şey. Evet Hollywood artık teknik olarak handheld <gülüyor> e, aktüel kamerada hareketli kamerada bilmem ne de Zartta Zurtta her yerde istediğin efekti yapabilecek teknik düzeye ulaşmıyor. Tığ evet ama yine sayı. de şöyle bir şey var abi hani hep konuşurken aslında biraz atladığımız şöyle bir şey var. Olay e, bu efekti becerebilmek değil. Evet, şimdi Hollywood teknik olarak bu efekti yapmayı becerebiliyor. Bir görüntü yönetmeni ya da kamera operatörü o kamerayı omzuna alıp insanların içinde ya da steady operatörü dolaşırken orada sağa dönüyor çat biri patlıyor çıt, biri uçuyor oradan ejderha geliyor burada bomba patlıyor falan filanı ne yaparsan yapsan bunu nasıl çekersen çek Hollywood bunu bir şekilde işleyip görsel olarak milyon dolarla harcayıp yapabilecek yani kapasitede sete bile gitmene ama, gerek. E, ama. ama e, problem abi şu aslında hiç konuşmadığımız şey şu işin anlatım kısmı Hikaya yani, yani. <gülüyor> olay e, bu heriflerin bu tercihi yapmasındaki sebep böyle bir efektli sahneyi böyle böyle yaptım değil ee, orada aslında bir e, anlatım tercihi bu. Ya Oradaki tansiyonu tek bir plan içinde verip işin gerçekçiliğini aslında biraz daha fazla kabul ettirmek gibi bir anlatım derdi var işin altında yatan. Yani erif Kingsmen'i yaparken Kingsman denen şeyin belki de bir noktada e, real olarak... İngiltere'de bilmem nereye gitsen bir bilmem nerede bilmem ne olsa böyle bir şey olabilir. Böyle ajanlar var. Kingsman diye bir topluluk var. Hissini yükseltmek aslında. Yaratıyor bu arada bunu. Bunu, i̇şte bunu yani, yani aslında yani oradaki o kadar bir film olmasına rağmen şey düşünüyorsun. Oradaki tercih İngilizce şey değil yani. Bizler böyle bir, ee, bir şey olabiliyor yani. Aşırı CGI kullanarak tek planda inanılmaz bir şey yaptım diye kendini kanıtlaması değil de o tercihin sebebi tamamen yönetmenin anlatıma katkıda bulunması açısından bir şey yaptığı e, şey teknik zorluklar... Edgar Wright ben, tarzı değil mi biraz? E, evet. Bence biraz, biraz Edgar Wright tarzı. Ama o genel bir şey İngilizlik. Ya yani yani şey var şimdi ya yani, hani evet, Simon Peck Hani şimdi filmler genellikle hani şey denir ya hani aslında bir film yapılırken 3 film yapılır derler. Bir senaryo yazılırken bir film yapılır. Tabii, bir, ya, F, ya, Orta ya. bir film çekilirken o senaryoda değiştiği için duruma göre bir film daha yapılıyor olur aslında. Bir de post action, post production kurguda aslında son filmin son hali işte ortaya çıkar. Orada da aslında bir film yapıyorsundur derler. Şey kesmesiz sahnelerde işte bu. Postu neredeyse aradan çıkartıyor gibi bir durum oluyor. Yani sen postu da öngörerek öncesinde o sahneyi çekerken her şeyini ona göre düşünüp, planlayıp, kurgulayıp, çekme gibi bir derdin oluşuyor. Ve bu da hem işi zorlaştırıyor teknik olarak hem de senin bayağı bir öngörülü olman lazım. Çünkü postu düzeltemeyeceksin bunu. Burada çok alakasız bir şey var. şey içine giriyor. Daredevil ilk sezonda herkes 3. bölümdü galiba. Herkesin bayıldığı kimiydi miydi? Hmm, koridor Bayılığı, koridor, sahnesi, koridor, koridor sahnesi. sahnesi. Bugün de Daredevil'ın yeni bölümleri şu an Netflix'te düşmüş durumda. Evet burada olmasaydı Büyük ihtimalle onu izliyor. Evet. <gülüyor> abi şey mesela o koridor Olmasaydık, sahnesi e, o karakterin anlatımı için bence çok değerli bir sahne yani. Mesela herkes o sahneye bayılmışken ya ben sadece, hiç sevmedim yani. Ya Bindiğin old boy sahnesiydi abi. Evet. Sadece, Aynen ya. O, işte, o, evet. O sahne, o, sahne, o sahne sadece tek plan bir aksiyon sahnesi değil yani. O sahne ne aslında ne karakterin karakterin yani, ne kadar beceriksiz dövüştüğünü gösteren bir sahne ha, evet, e, karakterin e, ne kadar üstünde düşündüğünü gösteren bir sahne. Yani, çok kötü dövüşüyor orada yani. hani Hiç şunu diyorsanız Anlarım. Daha yeni Daredevil olmuş. O yüzden. Yo, hayır. Orada tam tersine. Babası gibi her yere düştüğünde kalkmasını becerebildiğini gösterebilen bir sahne ya, Bu adamın ders ediyor o sahne var. Ama yani, yani. Yani. Mesela açık söyleyeyim o sahne Şimdi de attığı... şey Çok raki sahnesiydi. Hayır, ama şöyle bir sahne var. Attığı yumrukların adamlara değmediği çok bariz gözüküyor. Yani o sahnede. hani Hiç inandırıcı değil o. hani Onu kesip vuruyormuş gibi gösterseler daha iyiydi bana göre. Bana bayağı Ama bayağı işte o tek herhalde. plan, tek çekim olmasının şeyi o. Hani o herifin o yaralara rağmen, o yorgunluğa düşüp, rağmen, düşük düşük kalkması ve onun sürekliliğini görüyorsun. Karakterin, yani. oradaki karakterin karakteriyle ilgili önemli bir şeyler anlatıyor i̇şte, bence o saniye. Yani Orada ama şey diyor ya, ben, benim gördüğüm şey bana bu adam yumruk da. atmayı bilmiyor. Yumruk. Kötü adamlar da kendini atıyor. Şey yani, tamam o zaman olabilir. abi senle Man of Steel konuşalım. Bir <gülüyor> dakika, bir dakika. Menovsilehirpin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok yok, kapatacağım sonrasında hiçbir şey yapmayacağım da. Ee, orada şey diyor çünkü e, Murdoch oğlanlarının içinde bir şeytan vardır. Evet. E, var. Düşer Ve düşer kalkar. Düşer düşer kalkar şeyini vurgulamak için çekilmiş hazır konu için çekilmiş bir de sahip. şey de var ben de çok iyi çekilmiş. Ee, çünkü daha iyi oradaki adamın tercih ettiği anlatımı abi zaten işte onu yani, şey yapmak için orada tek planda onu gösteriyor şunu yani. da veriyor evet, aslında evet, bu, şey bu adamın bu fiziksel yani. süper gücü yoku da veriyor Evet, yani aynı zamanda orada ne konuşuyoruz biz de niye derde bu konuşuyoruz ya, Aslında ne demiştin sen? Filmde. Ben kinsmen Ko Koca Kingsmandan. orada daldı bir dakika derde mi diye kafayı zıkti değil mi? <gülüyor> o zaman benak lekli derde bu Sonra da beş tane bira içiyor tek başına. Cezayım. <gülüyor> <gülüyor> Valla ilk turu tamamladık. <gülüyor> yok kafkaesk söylemedik. Arkadaşlar yani doğum... ilk turu tamamladığımızın resmi de bu sestir. Nereden yok, geldi? Yok yok yanlış, ya, yanlış Kafkas var. <gülüyor> Lambanın doğum kontrol hapını alması artık. <gülüyor> <gülüyor> Sende mi soru? Evet sende. As siktir ya. Bu ya, adam neye çalıyor ne hiç çabuk bilmiyorum gelip. ya. Daha ilk ilk turnuva da ilk tur. Evet ama çabuk gelmiş. Evet, Yok bayağı iyi bence. Ya konuştuk güzel. Evet ama bir saat oldu. Lambanın şu anda listesi <gülüyor> yarılandı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Abi adam içki içmek istiyormuş vallahi. <gülüyor> evet. Cana içki çekmiş. Ya benim için sizin arkanızdan söylemek zor tabii. Ha bu arada Kingsman Kingban tam İstanbul'un. Listemden değil. Hıh, okey. Evet, evet. onlar bunun okay. işte. Benim listemden tek Revenant vardı. Okey. Ee, ben Matrix diyeceğim, birileri diyecek çünkü. Öyle yani, çünkü doğal birisi doğal olarak, olarak yani. bana, <gülüyor> bana ekleyebilir miyim? <gülüyor> yani çünkü aksiyon filmi dediğimiz şey de bizim gözümüzle çığırar. <gülüyor> Benim Sen için değil. bu arada sadece bir.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 Normalde. Onu söylemek gerekiyor mu? Hı -hı. Tabii tabii. Normalde, normalde ya, da ya da şeyde. Ama sen var var diyorsun ondan sonra sildiriyorsun. <gülüyor> i̇yi, i̇yi numara. Hayır çünkü onlara bakıyorum. Biraları içiyor Birleri içiyor, içiyor sonra yoktu bende aslında. Normalde isten var diyorsun sonra sildiriyorsun. Ben tam kuralları anlamıştım. Canını içmek, iç, içmek istiyorsa aşkım daha iç. <gülüyor> ya tamam. O be sevgili Aşar falan var, Sevgili falan evet. <gülüyor> Birbirine aşkım falan diyor. Karakocayı soğumasın. Karakocayı soğumasın. En uzun. Serio. Arkadaşlar, e, dinlenme oranları şu <gülüyor> an. <erlik> kapatanlar <gülüyor> oldu Teze falan. Podcast dinlerken böyle. Arkadaşlar, bu akşam kesilmiş. bizim nerede toplandığımız için paramı e, da olaya dair etmek zorunda kaldım. kaldım. <gülüyor> Zaten başka bir olmayacaktı idare kaldım, edin konu. Ama şöyle bir şey var, şey demedin. O yüzden Biz Rose bu gece bu kadar soğuk. Ya arkadaşlar benim karım gelecek birazdan o da bize katılabilir mi demedik. <gülüyor> <gülüyor> Onu yapmadık bu gece. O olmadı. <gülüyor> neden Matrix? <gülüyor> Heh, neden Matrix? Çünkü hayvan gibi aksiyon. <gülüyor> öyle sadece ilk e, CG'nin e, nakoduğu için yani. Evet abi CG'nin evet, CG, CG öyle şey hayal şey. etmiyordun ya yani böyle... O sahneleri gördüğünde harbiden böyle ağzın açık kalıyordu. Neydi? <gülüyor> Bullet Time. Bullet Time'da bir şey var. O ya. kurşunlar ya. O e durduruyorlardı. Canon e Reese'in ben e de olması ya böyle. Baśowski hemşirelerin. <gülüyor> Şu an evet iki kız kardeşler Watchowski'ler o zaman da iki erkek kardeş. Watchowski <gülüyor> <gülüyor> hemşirelerin diğer de diğer de mesela 2 3 değildir diyorsun değil değil ama de ha, ben mi? demiyorum. Üçüncü filmde bir Ay, hani, otoban şey, sahnesi vardı. Ya. Yani. Yol olarak i̇nanılmaz. Filmde, inanılmaz. Otoban sahnesi vardı 2. filmde. Ananı mı dersin yani, hani, ya hani ya da babanı sıkı Dekorla, de. De. dekorla şey ilgili Watchowski Sisters. Ya otoban sahnesi bir derece de şey ben asıl niye eski? o ikizlerin sahnesi iyidir abi i̇yidir, o kadar. İyidir iyidir yani. de. Ya aynı onun Abi ya şöyle söyleyeceğim ya, abi iyidir. bilimde bütün yani siz demedik. yani böyle silahları, bütün hayatımızda binaya girdiğimiz yerde oha inanamadım. Hiç kimse hiç öyle bir şey görmemişti, şimdi ya, ya, o, görmemişti. Ya benim o, de Yüzlerce silahla yüzlerce kurşunla yüzlerce evet. adama karşı Binanın Bina içine, da, da, da, da, evet, o ya böyle yani bir o zaman stunardaki mermerlerin anı, böyle parçalanması evet, falan yani. böyle hani o zaman için ya yani, inanılmaz böyle ya. ağzın açık kalıyordu yani. yani şöyle animeleri izliyorduk falan filan. Ee, Tam işte biz, animede gördüğümüz şeylerin. Tabi tabi yani ah. okulda falan böyle işte şey, bizde hala okulda kasetler vardı kasetler alıyorduk yukarıdan böyle onları izliyorduk animeleri falan filan sonra Matrix biz girdi çökeceği bir de onun beynin içinde yapıyor adam ya böyle. <gülüyor> o en acayip bence. O yani o sahneleri çok iyi diyor. Şimdi abi ya o anlamsız bir şeydi. O da çok iyiydi. Yani ayrıca o makinalı tüfekle işte tarıyor böyle su var. Suya düşüyor ambi. Hani her sahneyi böyle çok yeni bir şeydi yani var hmm. bir de ya dövüşlü bir şeyle, kemerli gibi. Te Vanıklar bizim... telefonlar bile bizim için ha. aksiyonluydu çünkü Türkiye gelmemişti. Yani 81 on. <gülüyor> Kayan versiyonu Türkiye'de yoktu. Olanlara Ay, böyle yok gıpta değil, ile bakıyor. Çünkü böyle yanındaki düğmeye basıp kaydırıyordu. O bile aksiyon. <gülüyor> şey için... Ben o filme ilk defa Süreyya sinemasında gittim. Ben bir şey böyle <gülüyor> evet, Süreyya, tamam. Süreyya şu anda opera. Opera oldu. <gülüyor> evet, tekrar <opera> oldu. <gülüyor> Ee, orada filmi izlemek çok Güzel, yani güzel. bir şey. Ben de Game'i de evet orada izlemiştim. Ya, çok, çok ben de şeyi orada izlemiştim de neydi? Bundan bir tane bu sokaklı film var. Ya. Aa, var. <gülüyor> bu sokaklı olmuştu orada. Vallıktan sen 6 senesi. Şeydi orada yine. Ha, harika bir filmdi. Gülme. <gülüyor> Gülmeyin. Neredesin liste kadar yani. Var ya 20 olsa direkt listede evet. yani. Sadın da. Müthiş film. Şeydi orada alive mıydı? Hani bir yine ben de hatırlamıyorum. Anladım. bu film. Yani, Bandan ve buz ökeği böyle... Vandam'ın işte bu ökeğiyle birini ben gömmeli falan. Olmak elay vardı hani bu dağda mı kalıyorlar işte ya, rugby takımı pan Süreyya sinemasının galiba soğuk oluyormuş. O karlı <gülüyor> filmlerden donuyordum böyle. İşte ben bir ona gittim bir de... Aslan Kral'ı işte bir sinemasında. onda da çocuğunu getiren bütün ebeveynler ağlıyordu zaten. Aa, <gülüyor> ben de Aslan <gülüyor> Kral'da çok ağlamıştım. İyi böyle ağlar ya böyle büyük büyük insanlar var falan. Çocuk tarafından önde olduğum. Senin olabilirim Aslan Kral'ı bu arada ve çok ağlamıştım. Yani böyle çocukluğumun travma, travması falan aslında. O zaman ben bir daha şimdi buradan dinleyicilere, bu, bir, dinleyicilere, dinleyicilere bir önerim var. Dinleyici çok önemli ya. Mesela en ağlatan Çizgi roman, O yüzden yeni emeğe gittiler. Yerine yaptıkları şey gitmiyoruz. Çizgi roman filmlerine mi çizgi mı? Çizgi roman film karışık en ağlatan şeyler gibi böyle şey. Bu arada bunu tekrarlayalım. Dayık Han söyledi. Emeğe gitmiyoruz. Çünkü emek emek değil artık. Emek var mı şimdi yeni bir emek? Yerine bir sinema salonu yaptılar. Bir AVM sinema AVM Hani böyle bir eskisine... Benzetmeye de çalıştılar. Neyse Matrix diyorduk. Saçma çirkin bir şey <gülüyor> yapıyorlar ya ondan yaptılar yani. Evet. Matrix diyorduk. Siyasetten uzaklaştık. Matrix dedik. <gülüyor> Matrix. yani Matrix denen sebebi işte saydık aslında. S Bu arada Ke Keanu Reeves'in de hani hiçbir şey oynamadan, hiçbir <gülüyor> oyunculuk yapmadan. <gülüyor> evet. Çünkü o kendisinden beklenen de oydu. Gözünü seveyim oyunculuk yapma. E okey, ben zaten yapamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> zaten model olarak yaparım bu işi. En son şeyde bilentette denedim, olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Bilentetten <Ted'de oldu>, Bilen <gülüyor> beri elini ileri uzatıp kafasını sallamaktan başka hiçbir şey yapmayarak adam Hollywood'ı sanıyor. Okey, okey, okey, okey, okey, okey, okey, okey, okey, okey, okey. Bu, kendini, hala öyle herif. Bu arada 30 senedir böyle yani ama bu arada John, John Wick bilmiyorum kimdi. Japon e. mitolojisiyle ilgili film çekti. John Wick evet köşeyi de Ronin çekti. Ronin çekti ama John Wick bence çok başarılıydı. John Wick çok iyi. Çok iyiydi. İyiydi. Yani Aa, bu John, çok John Wick benim şey. listemde yok. O yüzden ben rahat de de rahat yok. üstüne konuşuyorum Chips ama. Masters. Bunları 10 sene sonra çeksek podcast'ı ben John Wick'i koyardım. Ben hiç koymam. Ben yani evet. beğendim ama mesela ben, ben, ben her açık söylüyorum Taken 1'i John Wick'e tercih ederim. Okey bakalım edecek misin? Göreceğiz. John Wick yok. Taken 1'i tercih Şimdi ederim ama belki iyi değil. Şimdi ilk geçirmez. round bitti mi? <gülüyor> evet, i̇lk abi. round bitti. Zarlar atılıyor. Atalım zarları. Bergers'in. Ee, Risto'dan 4 geldi. <gülüyor> Telefonu atmadan ne olur mu ya? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 6 ya atmayalım, Ay, hiç uğraşmayalım. Yani. Ben başlayacağım gibi gözüküyor. Bana da öyle geldi. Yalnız bu oh, altı. altı. Yalnız bu telefon Fark. sallama hareketi de çok hoş değil böyle. 6 <gülüyor> <ne Altı>. <gülüyor> Herkes altı atıyor. Ama hareket çünkü hareket böyle yapınca. 5 Lambadan. Demin üstü üçün üstü yoktu. Bir. Ya. Allah Allah. Rüze iddiasız. Dört <gülüyor> İki <4, 2, gülüyor> Ben de beş atayım bari bu iş olsun. Beş. Beş attı lan adamım. O, <gülüyor> o zaman koca ayaktan başlıyorsun. O zaman... Ben başlamıyor Altı attım. mı? Da, işte. Daha <gülüyor> bir tur yaptık <gülüyor> abi. Şimdiden <gülüyor> evet. bu kapıya gelmezsin. <gülüyor> oğlum ben altı attım. Ee, ya, madem <gülüyor> şey yapıyoruz. Errein'i kurtarmak. <gülüyor> Errein'i nasıl kurtardın? Yani yani ya valla. Yani ilk sahnesinden itibaren böyle inanılmaz... Bir aksiyon var filmde ve hani gerçekten kendini oradaymış gibi hissettiriyor. Ses kullanılıyor e, çok iyi. Errine var mı? Errine mi geliyor? Ben, ben de var. Ben hiç aksiyon olarak düşünmüyorum. Ya ben de o, aksiyon Hollywood, olarak düşünmüyorum. Hollywood spend too much money Hayır, to say in Matt dedim ben. Ve adam Revenant dedi lan. <gülüyor> yani <gülüyor> çok iyi izlemedik. De, o Hiçbirimiz <gülüyor> izlemedik bilmiyoruz. O <gülüyor> <Oradan. gülüyor> <gülüyor> Ya evet aksiyon yoksa Erwin benim her listemde ilk başı gitti her <gülüyor> listemde ilk başta <gülüyor> yani romantik komedi listesinde de abi ben güncağa <gülüyor> ben güncel gidiyorum abi ama Hollywood spent too much money to save Matt Damon ama her zamanda ama yani Erwin <gülüyor> iyi harcamışlar o parayı gerçekten o çıkartma sahnesi... Aşırı iyidir ya. O zaman bir çakar mısın sen? Ben, ben çaktım. He tamam. Ya, bir şey ee, yani o çıkartma sahnesi... sahnesi. Ondan galiba. sonra işte... Call of Duty şey... Yani bir sürü böyle ee, oyunda o sahneyi onları, oynadık sonra. Yani öyle bir Hı? şey... Ve hani daha önce öyle bir Hı? savaş Hı. E, şeyini görmemiştik. Ya bir... <gülüyor> Ya o savaşın şiddetini işte kafalar patlıyor, kollar düşüyor, bilmem ne o ses bomba patladığını, o kulakların hani savaş filmi. seslerin Zaten böyle yanı, kesilmesi, inanılmaz değil. Zaten yanılmıyorsam insan tizan Oscar'ı almıştı o sene. Bunu Hangi Oscar'ı almıştık? Oscar <gülüyor> yani böyle, böyle şeydir ya. İyiydi ya Erayn'ı kurtarmak. Gider, giderlerken böyle şeyin içinde hey şey çıkmıyor. Yani. Sıp sıp sıp. sıp. Yorumu yani. Doğru mu bu evet, Gerçekten bunlardan e, o mermi o mermi seslerini ilk duyduğumuz film bir yandan. Evet, Evet. Yani, yani mesela şey ne? Bu tankın ne? içinde kalıyorlar ya şimdi mermi Fury. Seslerini. Fury mesela bayağı Star Wars gibi yok yeşil bizim kurşunlar sizinkiler kırmızı gibi böyle saçma evet, bir öyle film şey yaptılar ha. Bunda öyle değil. Yani kurşunu görmüyorsun. Sesi duyuyorsun. S patlayan şeyleri görüyorsun. Yani Harika bir olayı falan var ya yani. oğlum, bayağı bende. bildiğin 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan silahları birebir ateşleyip sesini falan kaydetti. Kimse windizel yani. var fark etmiyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah <abi> yani. <gülüyor> böyle bir film arasını satayım düşünsene. Resma. Rhyme'nin harika tamam, bir ün. Önemli bir film var ama üzerine çok bir şey söyleyebilecek bilmiyorum. bir film değil abi bayağı <gülüyor> Üzerine çok bir şey konuşulabilecek <gülüyor> bir film değil abi çok önemli bir film evet tamam eyvallah saygımız var falan o zaman sıra lambada. Ben söylüyorum Leon. Oh. Leon. Hmm. Bu arada onu da hiç aksiyon olarak. Bu gördüm. arada şunu şu da söyleyeyim. Lambanın ilk beşi bitti. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o anır bundan mı devam? Ediyor? O anır bundan <gülüyor> devam edecek. Leon diyen var, var mı başka? Yok. Leon aksiyon. Ben içiyorum o zaman değil mi? Tek başına içiyorsun. Evet. Ya işte okay. bizim anlayışımızla kadınların aksiyonu farklı oluyor galiba. Ya yani niye kadın erkeği ayırıyorsun? Dur şimdi anlatacağım. Ayırıyorum çünkü şimdi vereceğim örnek benim mesela... Bir sexist mesame... bir podcastist falan diyor. <gülüyor> Allah Allah. Ya yani <gülüyor> mesela benim örneğim var bir tane. Yazarsam herhalde beni taşlarlar diye söylemeyeceğim ama bahsedeceğim. Diğerse hemen diyeceğim. Ya, ya, <gülüyor> ya Leon'u hani böyle <gülüyor> abi chamber jabalı şey vardı. Bir de vuruyor olay. Şadrındaki aksiyor. Ya Le Le Leon'u Leon şey için örnek verdim. Hay <gülüyor> işte sondaki patlaması falan diye örnek verdim. O şey kızın ailesinin öldürüldüğü e, sahne baya net aksiyon hatta bence biraz korku falan değil miydi yani hani böyle e, tamam okay Leon'un ise çok fazla duygu var, bilmem ne falan ama hani ...Leon net bir aksiyon sahnesi ve hani böyle hani, bir aksiyon filmi... ...ve bizim zamanımızda ki net aksiyon, benim hatırladığım aksiyon filmlerinden biri yani. Ya evet, bu konuda mesela hani aksiyon filmi olarak düşünmedim deyip karşı çıkıyorum ama aksiyon filmi denmesine karşı çıkamam. Çünkü de, ben deneyim. De, de, de, yani hani e, tarzından şey Yani şu anda bir tarzdan bahsediyorsak, Leon e, aksiyon filmi. Evet evet, kesinlikle. Hani, e, Leon evet çok klişe, e, Natalie Portman 11 yaşında elinde saksıyla geziyor ve bütün kızlar öyle bir ay saçlarımı küt, küt, küt, küt kestirip bir de kök kestireyim falan ama hani sen e, zaten e, hala galiba etkileniyorsun. Ya ben, ben biraz <gülüyor> Saksın da var onun. Yani orada. E, demin onu da gördük elinde saksiyi. Evet, evet evet evet. 30 yaşımda ve elimde çiçekle hala, geldim. O saksıyla ezanla. Leo'nun um yani. <gülüyor> e e 11'imiz Hani, ee, Aradan geçmiş 25 sene <gülüyor> ya, <gülüyor> hala bırakamadı <gülüyor> saksıyım. Küne saçlı kadınlar var hala. Bir etkilendim bir kere ya. Teleportma <gülüyor> <gülüyor> kadın Black Swan oldu ben hala yine saksıyla. Ya bu böyle bu arada bu bu bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu geik de değil aslında kültürümüz, evet, kültürümüz veya mesela, ya, evet. hani kadınlarımız günümüzde. Ya yok bu arada üzerinde, bir şey soracağım hani, şey. ne? Siyah. Bizim kızlarımız ne? Biyograf popüler değil mi? Evet evet evet. Hani Leon evet gerçekten o tarz bir film. Yani Kürt bir film ve özellikle İçinde var orada oğlunun için Çınar. Aynı adam <gülüyor> <kendisi>. <gülüyor> evet, abi, <gülüyor> evet ya Bildiğin aynı herif. <gülüyor> adam. adam Leon olarak geziyor yani <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Gerçekten Dur, hani böyle da buradan e, iletiyoruz e, Bak Leon o kadar bir var bir var film yani. olarak izlesen veya hani gerçekten Nazelipo o oradaki çocuk Nazelipo Portman olmasa veya o kadar ünlü olmamış olsa o film net bir aksiyon filmi ve hani Evet, ee, bir yandan eee hani e, filmi bir kere. Evet. Lükseon'un <gülüyor> yani. filminin dışında bir şey çekmiyor ya. Yani. Hani e, böyle daha, böyle daha Luc siktir çok az filmleri de var. Çok hani ondan sonra geçen böyle var. hani işte şey Taksi. Evet. <gülüyor> <gibi> <gülüyor> <kamerler> <gülüyor> falan filan ama Taksi hani, de iyi aksiyon filmidir bu arada. Birincisi müthişandır. Taksi. Bir Bak, Yayse, belki biri söyler. belki evet. Bilmiyorum çok. Daha Lambadan sonrası kimde? Bizde. Dönüyoruz. Ben yine, Rosele. ben yine Vergel. güzel filmlerden devam ediyorum. Evet. Sicario. Sicario. Sicario. Çok güzel. Sicario! Bunu yapmam gerekiyordu. <gülüyor> <gülüyor> Benim yani, benim, benim, benim ben son ben dönem izlediğim, izlediğim en iyi aksiyon filmi olabilir. Abi yani son en dönem değil benim izlediğim <gülüyor> en iyi aksiyon filmlerinden biri olabilir ya. Yani benim listemde yok ama koymak isterdim. Benim düşünmedim listemde var. Benim listemde var. Listemde ben eskiden izlediğim, yani. izlediğim aksiyon, aksiyon filmlerini çok hatırlamadım için ya, o yüzden güncel filmlerden baba, devam ediyorum. Film Çünkü Aa. aksiyon filmi öyle bir şey bir yandan ya. Aksiyon filmin kafanı uçup gidiyor. Sicario yine hani demin hani aynı şeyleri papağan gibi tekrarlamak istemiyorum ama Bak bu arada siker sikerio da olsun. Sikerio falan deyip duruyoruz kimlerin nasıl söyleyeyim. Bir dakika belki sesim çatlamıştır. Sıçarıyor. Baştan sona inanılmaz tizleşiyor. Evet. İnanılmaz stilize. Ya ayrıca yani benim listemde yok ama Emily Blunt. Emily Blunt. Yani oha böyle deyince de. Ama Emily Blunt beni siksin yani. Bunu şu ben diyorum. bir Buradan Marvel'a bir kere daha sesleniyoruz. Lütfen. Kaptan Marvel. Kaptan Marvel. Kaptan Marvel, Emily Blunt olsun. olsun. Bizi de çok dinliyor ya Marvel. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hey Marvel. Oğlum <gülüyor> o de dinliyorlarmış değil mi? Arıyorlar ah ya. Ahmet Marvel dinliyor bizi. <gülüyor> Mar <gülüyor> Mar Neyse verin arkadaşım nasıl olsa bize ödüyoruz yani? Şey Ahmet Ertegün'ün zamanında çok günlü olmuş. <gülüyor> Liseyi yaraladığı için lamba biraz uçmuş olabilir. <gülüyor> <Evet. gülüyor> lamba aramızda değil şu an. Ya şey Winneliz diyorduk da. <gülüyor> <mini -liz gülüyor> Ahmet Ertegün burada. de diyor. Winneliz'den <gülüyor> güzelsin. Neyi? Winnel. Şey Ahmet Ertegün. Gario. Enemiyiz demiş miyim? Hı -hı. Ee, bu herifin bir, bir önceki filmiydi İzlemedim abi Şey oynuyordu Ya bu, bu filmi Dark çeken bilmem ne, de, de, de bilmem ne falan. Daha önce ya ne yaptığını Gerçekten hiç bilmiyorum Enemy'yi izle abi Jack Gyllenhaal Benim kafam Givinol. güzelken izlediğim en iyi filmdi Kafam güzelken izlediğim her film en iyi filmdi <gülüyor> <gülüyor> Ama kafam ayıkken de izledim en iyi, benim son 10 senede izlediğim en iyi filmlerden biri. Ya ben Sicario'yu izledikten sonra şu radarımı aldım. Diğer filmleri izleyeceğim İzle. bir ihtimalle. Ama yani Sicario gerçekten... Enemi'ye inanamayacaksın. E, yani benim bugüne kadar izlediğim en böyle nasıl diyeyim, doğal aksiyon filmlerinden biri. Çünkü böyle herkes inanılmaz gerçek. Ya sen evet. o ekiple beraber geziyormuşsun gibi oluyor. Mecrasında o giriyorsun ve, ve girilmeye e, başlıyorsun böyle. Kamera kullanımı ki zaten görüntü yönetmeninde... Benim. Asiktir adımını, <gülüyor> adımını unuttum ya. Görüntü yönetmen Roger Deacons, <gülüyor> e, Deacons Skyfall'un falan görüntü yönetmeni. Yani herif böyle çok ciddi <gülüyor> e, ASC'nin en değerli görüntü yönetmenlerinden biri herif. Böyle Lubezki falan ayarında bir adam yani. Ki onun da ustalarından falan böyle öncesi falan bir adam böyle önceki jenerasyondan falan bir adam. Ve e, çok bu filmde de böyle aksiyon sineması için bence çok inovatif trikler var. Bunlar benim çok hoşuma gidiyor. mesela işte Hepimiz o... izlerken yönetmen triği bekliyoruz zaten. İşte evet. yani yönetmen triği bunlar zaten hani Roger Dickinson kendi kendine yaptığı şeylerle yönetmenle görüntü yapmanın ortak çalışımı. Rose'ye bir şey sorayım. olan şeyler. Rose şey yani belgesel kafasına çekilmiş bir film diyebilir miyiz? Biraz daha dokümenteri kafasında. Yok değil. Ya bence hani dokümenteri olmasa var. bile o hava, hava var. var. O hava evet. var. Evet. Çünkü yani. o havaları verdiği bir ee, aşırı tabii, tabii. realizm yani var. Daha yani bütün yani, karakterler olaylar falan evet. her şey çok realist ben de katılıyorum. Daha Güzel, çok gelmek çünkü, için kullanılmış bir nuans aslında. Hani Emine Blunt mesela çok hani böyle e, diğer e, ben, filmlerde yer oldum. Ben film karakteri değilim diyor filmin, hani, filmin abi, ya. Evet ama filmin şey bir yaklaşımı yok abi. Dokümanter bir yaklaşımı yok. Ama Emine Blunt bunu inatla şey yapıyor. Görsel yani olarak aşırı, aşırı gerçekçi bir evet. görselliği var ve hani burada işte görüntü öğretmeni yaratma arasında ilişki çok önemli. Oyuncu Ama da hani ben beni, benim ne işim var burada diyor oyuncu. Beni yani. benden alıp götüren filmin hani e, film zaten böyle ilk, ilk dakikasından itibaren seni böyle alıp götürüyor. Zaten aksiyon ve hani karakterler ve akış olarak. Ama mesela şöyle bir şey var abi filmde. Bir de hani inovatif böyle bazı şeyler var yapılan. Mesela şey sahnesi çok acayip yani tünele girdikleri sahne. <gülüyor> evet. E, yani normalde e, böyle bir film çektiğin zaman o tünele ışık yapıyorsun. Evet. Ve normalde hiçbir şekilde ışık olması gereken zifiri karanlık olması gereken bir tünelde karakterleri göstermek için. O yüzden dokümantörler. Ya. şey yapıyorsun. Ekstra onları ışık. Işık yapıyorsun, yapıyorsun falan ve bu saçma bir plastik bir durum yaratıyor. Herifler bunu açmak için baya böyle termal kameralarla ve night shot vision, e, evet. night vision e, kameralarla tünelin içine girip ve böyle hani oy şey biraz şey gibi böyle oyun gibi color city de bilmem nerede falan bayağı böyle first person first person shooter gibi böyle tünelin içine dalıp böyle heriflerle beraber de tünelin içine dalıp orada birileri öyle orada biri yatıyor adamın kanı akmış onun termal görüntüsüne görüyorsun falan böyle çok bence aşırı innovatif ve bugüne kadar çok böyle bilmiyorum o kadar fazla böyle bir sinema filmi e, sinefil e, durumum yok ama hani çok kullanılmış olduğunu sanmıyorum. Bence çok başarılı bir film daha e, bu, bir bu arada ben, ben e, o filmi tesadüfezleri <gülüyor> <gülüyor> eseri e, Rose ile beraber izledim yine. Allah Allah. E, tesadüf yani <gülüyor> da, işte. Şimdi nerede beraber izliyor acaba? E, denk gelmiş. E, Aradıza denk gelmiş. kaldım ben böyle filmde. Sonra tekrardan. <gülüyor> yorgundum Mis sende ee, var mı Peki. şey <gülüyor> e, ya yani böyle bir bir noktasında uyuakaldım ve tam da e, Rozen'in bahsettiği e, planlarda uyaka, uyandım böyle o şey e, böyle şey oldu uyanıp böyle ne nativizmle no, mi çekildim falan diye böyle konuşmaya başlarken böyle bayağı gerçekten hani böyle Filmin içine daldım, lan uyanıp falan böyle. Bayağı heyecanlandırdı beni. böyle böyle bir olaydı şey var bu. Şöyle bir şey var, çok ben gerçek... gerçek inanılmaz bir... abi filmde yani. Ben ha. o şey, Lamba'nın e, dediği e, dokümenter tarafa tekrar bir değinmek istiyorum. Yani spoiler olacak gerçi ama... Bize filmin ilk çeyreğinde bu filmin e, ana karakteri Emily Plant'ın karakteriymiş gibi gösteriliyor. Evet. Ve ondan sonra belli bir noktadan sonra onu o kadar pasif bir izleyici konumuna bırakıyor ki evet, çünkü Sen başla... de siyirci olarak aslında orada bulunan pasif bir izleyici veriyorsun. Onu yapmak istiyor çünkü ha, başta aynen. hani varım ama reddediyorum diyorsun hmm. filmi, filmi, filmin Red karakteri Emily Blunt aslında ve sürekli reddediyor aslında sen Emily Blunt'ın gözünden evet, görüyorsun Emily Blunt şey aslında filmin içinde olmak istemiyormuş gibi davranıyor. Evet aslında evet, çünkü... kamera Emily Blunt oluyor belli evet. bir, ya bir ya noktadan o yüzden sonra. de dokümenter Emily Blunt'ın gözünü alınıyor aslında Emily Blunt filmi aslında. çekmiş yani hani, bir noktada Amerikalı bir kadın gitmiş oraya ve Tam hani okay, neler yaşıyor ben de kabul ettim. Evet bence dokümenter bir yaklaşım var filmi yani. Öyle öyle. Emily Blunt çünkü inatla ben bu filmin oyuncusuna değilim. Karakteri de yaşamayı evet. şeyleri. Evet, karakter şey olan yaşanan şeyleri kabul etmiyor hikayede evet. yani. Evet. İnat da etmiyor. İçine çok, çekiliyor. Çok, i̇çine çekildiğinde de etmiyor. Çok gibi. önemli bir film bence ya. Çok. Yalnız en iyi izle. Bir önceki film şey, biraz çok benziyor. O da asla yani, kabul etmez öyle ya. bir yani. yani sen anlamazsın niye kabul etmiyor ulan. 300 kere gördün hani. İspanyolcada çok vardır, Meksika sınırıyla gidip gelme falan. Yani hatun, hatun, aslında hani şey şeyi vardır yani. Evet. gibi yani. Evet. Karakterin karakterin hikayesi vardır ya hani bir yolculuğa çıkar, sonra o yolculukta ki De, değil, evet. geri, evet. geri evet. düşer, evet. ama sonra bir şekilde birinin desteğiyle e, tekrar şey yapıp o yolculuğu bitirir. Alt burada şeyi yok. kırmışlar biraz evet. yani. O yok, i̇şte o yok onu, onu kırmışlar abi. Atun bir yolculuğa çıkıyor, ee, bir hedefi var. Ee, i̇şte o olayda yaşanan adamı suçluyu yakalamak istiyor. Olaya sebep olan adamı e, yola çıkıyor ve aslında hiçbir izziyip geri dönüyor. Öyle olmadığını görüyor, <gülüyor> hayaline ve bırakıyor. Evet. Hani şeyi şeyin şeyi atmışlar. ...Third Act'i atmışlar filmde böyle hani... ...Third Act'i de kim taşıyor? Şey taşıyor. Venisio şey, del Toro. Evet. E orada böyle başka bir... Yani ama hani... ...Third atmışlar çünkü third act, filmin third act'i o değil aslında. Çünkü o... Benicio işte del Toro'nun yaptığı şey de... ...doğru yani... ...Third Act aslında şeye bağlanması gerekiyor ya normalde işte... ...Emil Blunt... E, ...problem yaşamaya başladı konuyla ilgili... ...sonra... O problemi aşı... Ve... ...evet... En sonda da şey... güzel bir şekilde sonuca bağlanması gerekiyor ya Tördek oldu. Aslında bir yerde bağlanmıyor. Yani orada evet, şöyle oraya, Bir şey yapıyor. Bensona Del Toro. aslında sonu da yok yani. Ya ve karı böyle skeem deyip bırakıyor falan böyle yani. Tördekte 60 herifler bence. Yani sanki ikinci yani. bir filmin e, first act'ine ya hatta gibi evet, second evet. act'ine geçiş yapıyor gibi. Çünkü Hayır. orada e, Belisioda Tor'un bir gizli bir görevi var. Oradaki kartelleri ee, tek bir kon e, merkezi kontrol altında çıkartıp dağıtmak ve o kendi kontrolü altına almak için Aynen. gidiyor. Ya yani aslında mücadelesinin mücadelesinin başlangıç noktası bir nevi Deltoru Delta karakterinin. O acayip bir hikaye anlatım tarzıydı. Çok çok hoşuma gitti. Evet. kesinlikle çok iyiydi hani. Sıra ben de Sıra bende. Ee, benim bir sonraki filmim e... Terminatör 2. Oh, Bende var. Iyi, iyi, iyi. Ben Bende ben de, de. De ilk beşimde var. Bende de var. Benim benim de her türlü ilk beşime girecek filmlerden biri işte yani. Şahit. Her şeyle. İlk beşimde girecek bir tarif Aa, bir dakika, var ya. Bir dakika bir şey soracağım ama Aa, bunu e, şeyden e, kesmeniz e, lazım. Bitti listeler bitti abi. Yalnız o, o da yani şey. E, sıçtık bu an. Efekt olarak da benim zamanının bir ötesi var. var D yani. ötesinde. var. Yani hala böyle izlediğinde şu an izlediğinde bilek. Cid Son yani hepsinden daha iyi bu. <gülüyor> Bak, i̇nanılmaz yani. Son film iyiydi ya. Son film önce Çok eğlenceli mi? lan. Biz Sondan de bir önceki mi de Salvation'ı Salvation ya. yani. iyi bence. Bir tek biz seviyoruz ya. Sen Hı, sevmiyorsun. Ben sevmiyorum. Kimse sevmiyor mu? Ben çok seviyorum. Salvation güzel ya. Bence de çok güzel. Christian Bey, benim... Siz Christian beyle olduğu için biraz şey aynen, yapıyorsunuz aynen. bence. <gülüyor> Yani ama. Ya ama Terminator 2 ya. Çok kötüydü. Terminator 2. Terminator 2'nin hani o civa adam. Dolayı zaten 2 bir devrim. Benim annem gibi. Annem. <gülüyor> yani dayım falan diye annem. <gülüyor> o bir devrim. <gülüyor> yani. Hapishane sahnesi bence apa, çok acayip bir sahne. Ondan sonra ya yani herhalde böyle şey bir film içerisinde bana Hani bana en sevdiğim anları say dediğin zaman en çok an filmlerden Film bir tane. Filmi şey sayıyordum baştan evet. sona Baştan sona son filmi <gülüyor> sevbedim. Çünkü de, ben Can Kanır'ın o gençliğini gördüğüm ondan <gülüyor> itibaren başlıyor benim o yani, anlar. Çünkü o çocuk harika bir çocuk. O yani çocuk çok anda... iyi bir çocuk. Sonra zaten sonra ben saç uzatma o erif yüzünden başladım. Sonradan zaten daha hayvan mezarlığı <gülüyor> komple kaldırdı Türkiye'de. Yani soundtrack Crow 3'te oynadı. Çok iyi. Oynadı. O yüzden yani şarkılarla beraber, Angel'la beraber. Hani sahnelerde yani, İzledim, o kırık, böyle bir sahneler. birleşmiş var <gülüyor> inanılmaz ya o ya gün kutusundan evet ya of şeyi çıkarıp pompalayı çıkarıp, kutusu çıkarıp böyle, şey sahnesi kutusu. o ee, akıl hastanesinde, akıl hastanesinden kaçarken Sarekanır'ın aniden fren yapıp durup yere düşüp sonra geri geliyor. Aynen, evet. Aynen. Arnold'un gelip ve aslında başka bir düşman böyle Allahım okuduk. Ama o beraber beraberler? Sarekanır hepimizin teyzesi oldu, anne yarısı oldu. Arnold hepimizin baba yarısı oldu evet. Evet. ve Peki. yani şey düşünüyorum. Birinci, hani, birinci filmin kötü adamı. İyi bir adam iyi adam oluyor hiç ve... görmemiştik evet yani. ya. Bu çok o, büyük bir şey. O kafamızı bir uçurdu ve zaten. anlayamadık yani. O ay o kötüydü. O şimdi iyi. Ama zaten biz aslında ilk filmde daha onu sevmek istemiştik ama olmamıştı. <gülüyor> Kötü adamdı çünkü. Ama şimdi sevebiliyoruz çünkü iyi adam. Hani Sele yani de... kanırdı. O kadar Sele kanırdı ki Asla gelmeyecek o, bu arada. Ve hani, yani, yani o kadını... Hani, kimi hani, oynatırsan oynan, bir elbise rakana gelmeyecek. Yani. ya ve çok o kadını, kadın dediğim, işte bizim nostaljiyle şey oynayacak. Şey. Hayır yani şey bir şey için, şey şey. bir yürüyendim, bir, şey şey. bir iste. <gülüyor> evet yani severdim ben de şey olarak o Terminator 2'de... Güzeldi de bizim için güzeldi o kadın. Tabii, tabii. Terminator de onun barfiks şekerken ki... Yani diyorsun ki... Karı orol için yani eşek gibi çalışmış. Kadın var. şey çok iyi. çok bilmem ne. Ama ilk filmde de o kadar kırıldandı ki altın. Aynen. Yani evet. kadın evrün geçirmiş. Aynen. Gerçekten yani, kapmayı bildiğini düşünüyorsun. Anladığın an aslında bence şey e, silah deposuna gittikleri an var ya orada zinciri çekerek <gülüyor> evet. silahları ya bulur. Yalan çocuklar ya o sana ne alttı? evet. Diyorsun evet, ki evet bu kadın buna dönüşmüş ilk filme bakıyorsun. İkinci filme bakıyorsun, evet diyorsun ya, kafasında sürekli dönen bir kadın bu olur <gülüyor> hakikaten. Ya. Yani, diyorsun. Değil mi mesela abi? filmde <gülüyor> benim en en sevdiğim sahnelerden bir tanesi, Serkan'ın hala şeydedir, klas sahnesindedir. Telefonla gelir civa adam, ee, orada. Ha, ablasını, mesela, bilmem evet, evet. Tamam. ha şey, ablası mı? Bildirme. Evet, köpek muhabbeti. Ablası mıydı? Sütü içerken parmak Evet ya. Mükemmel bir sahne değil mi o yani? Harika. Şak diye giriyor. Ve şöyle bir şey hani bir sürü açıdan teknolojik açıdan hani belli şeyleri olsa da böyle aslında o benim sevdiğim eski kafa aksiyon filmi kalıplarına böyle çok uyan film başlıyor. Bir yerde böyle müzikle birlikte böyle bir sürü sahne var ve bir yerde... Gerçek aksiyon şimdi evet. başlıyor diyorsun ha, başlıyor şimdi. ve sonunda da filmin hani o böyle bir bitiş noktasına yakın hani o zaten o replik hani efsanevi oh, replik Star Star Star Star Baby. Yani. hani orada da böyle hani o aksiyonu da bitirdim götüne de koydum hani karizması da var böyle tam o kalıplara da uyan. Sonunda da öyle yani benim için aksiyon filminin belli kalıpları var. Burada şimdi burada o hemen burada söylediğim Abi için Abi az önce kırdık. <gülüyor> Wall'ları falan bilmem ne. Sen Abi <gülüyor> öyle Battleship örneğini vermem lazım. Berbat <gülüyor> <gülüyor> bir film olsa da günümüzdeki aksiyon kalıplarını araya da bir Thunderstruck yapıştırarak gerçekten <gülüyor> şimdi başlıyor diyeyim, yaşlı adamları gösterip It Gazileri comes. böyle aynen bir dek uygulandırıp de, evde geliyoruz lan şimdi mutluluk saydılar koyacağız göçünüze hissini veren boktan bir filmdir ama o sahneyi yani 300 kere arka arkaya izleyebilirim. Hiç hiç şey yok ya abi Sıra kimde? kim de? de abi. Üstüne bende. Bayılırım ben senin yaptı şunlarına. Ben Raid Redemption diyorum abi, Endonezya filmi. Benim de... O ne oldu? Redemption diyorsun, ikincisi <gülüyor> diyorsun. Biri, bir, bir, birin Biri. adı mıydı Redemption ha? Benim Anurbal'a. Benim de Anurbal'a. Ben bilmiyorum ha. The Raid gelmiş geçmiş en büyük aksiyon filmi olabilir. Yani... The izledin mi abi? Ha? The Raid'i izledin mi? Yok, Yeni filmi izledim mi? Ha, izlediysen Raid'i izlemiş gibi <gülüyor> olursun. <gülüyor> <gülüyor> yok ama, yok. Raid ama baştan Ray sona... Daha iyice mi zaten? Yani, Raid'de abi. yönetmenlik var abi. Yani... Bak inovasyon diyorsun ya. Bu arada şeyi soracağım. Hong Kong koyabiliyor muyuz? Koyuyoruz zaten. Tamam. Red Hong de... Kong'suz aksiyon filmi Ol olmaz. Olmaz. Raid'de inovasyon Allah'ı var. Yani ya bir karakter bir çekiyor. şey, seni bir, diyor, şey bir, diyor. bir şey Böyle ve, ve camdan aşağı çekiyor, tamam mı? Camdan aşağı atıyor seni. Ve seninle beraber camdan aşağı atlıyor. Kamera seninle beraber candan aşağı atlıyor. Şimdi şöyle bir şey yerde var bir, Raid'de. Bir, yerde bir delik oluyor, yerden aşağı düşüyorlar. Kamera seninle beraber aşağı düşüyor. Çekim arkalarını izledim ben bunları? Kameradan Kamera düşüyor. atlıyor. Evet, kameraman aşağı atlıyor. Kameraman, kameraman camdan dışarı <gülüyor> atlıyor falan. Ananı süt diyebilirim ne oluyor lan? İnsan bol tel ya. Herifi tutmuş camdan aşağı atıyor. Kameraman da onunla beraber atlıyor. Asiktir dedim ya ne oluyor ne biçim çekmişler bunu. Herifler böyle çekmişler abi. Anne baba e, sizi seviyorum. ne <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o sahneler büyük inovatif. Hani evet, hiç görmediğiniz çok şeyden, şeyden kaynaklanıyor kısmen de hani. Dövüşmeyi düşünüyor çünkü adamlar bir yandan. Evet, o hani, işte, bir şeyler var sağ ol. Yok ya biz hakikaten dövüşüyorlar. <gülüyor> <mı>? Her <gülüyor> herif başrol zaten herif şey. Ya kara ömrünün ee, insanlar birbirini şey vurmasın diye bulur bu adamlar. Birazcık da şey hani. E, ...sofistikasyon ve medeniyet seviyesi birazcık daha düşük olan yerlerde sigortasız adam çalıştırabilmek <gülüyor> gibi <gitmiş yani>. bir şey. Şimdi onu diyorum <gülüyor> yani, yani, yani insan çok olduğu için. Başvurma bu arada yani. Şey, Müslüman. Yani, yani o filmi yani, o şey Müslümlük, şekilde... Müslümlük de mesela de o var. Şey var. Amerika'da, Amerika'da mesela hiç kimse o kameraman için işte o sigortayı yaptırmaz. Tamam Hı. Hukuki bir sürü ıvır zıvır şeyleri var. Bunun yerine işte 15 milyon dolarlık acayip kolları olan bir makine kullanırlar belki. E o da maliyet ya da CG yaparlar. Evet. Burada <gülüyor> ya yani. bir şey olmaz deyip, Ya eski aksiyon filmlerinin sevmemizin sebeplerinden bir tanesi de o. Tabii Çünkü canlar, e, dublörden daha. gelen adamlar. Hani, yani, Cüneyt Akın tamam. izliyoruz ya. Elif hakikaten vuruyor. <gülüyor> evet, <gülüyor> bana vurun bir şey olmaz. Ben zaten dublördüm. <gülüyor> diyen tiplerin aksiyonları şey çok <gülüyor> e, iyi oluyor, gerçekçi oluyor ve adamın dayak yediğini de görüyorsun ya o acıyı da gördüğü için biz birazcık da işte eee Sadolmazo'yu bir de alıyorsun orada. Ya şimdi öyle yok. Abi raid raid'in adı çok ölü demişiyorlar abi. Ölü demişiyorlar. Tabii ölümüne ve yani, yani filmin hani ilk bir herhalde 3 dakikası mı o şu nasıl bilmem. Şeye geliyor. Ya yani. yani işte binaya gelişli 5 dakika diyelim. Kapıdan girdikten sonra Bin başlıyor. Amına koduğumdan sonra. Yok. Yok yani. Önce ben silahlar. Hayatım... Yani. Evet, öyle aksiyon izlemedim Abi ben. Abi bak hayatımda. şöyle düşün. Hani bir bina düşün ortası boş hani böyle olur ya merdiven dolanır falan. Öyle bir boşluk yani buradan 5 metre ötesi. Bu da ama oraya bir çeşit ki. Çeşit var. Her katında çesit çeşidi yani, var. Yani. Herif her katına çıkıyor bunu. Bayağı böyle bilgisayar <gülüyor> oyunu gibi aslında hani böyle git gidip daha zor kata gidiyorsun Boza kadar yani. Boza kadar raid yapıyorlar abi işte. Bu arada hani biz Dread bunun çakması diyoruz ama Dread'in aslında böyle bir senaryosu var. raidten çok önce yazılmış böyle bir çizgi romanı var. Yani aslında çakması falan değil. Hani Raid gerekiyorsa ondan çabuk. Ondan Raid'de ondan çabuk. romanından öyleler almıştır. Hayır yani. almamış aslında. Herifin aklına gelmiş yapmış. Ama... Çünkü Hong Kong'da hakikaten öyle bir hayat evet, var. Çin'de evet. var. Hani böyle... İngiltere'de işte de var. Bu arada bunu, toplu, da, bunu da gördük. Hani toplu çok hani, kalabalık blokların olduğu, apartman blokların, blokların yani. olduğu bir hayat hakikaten var yani. Direkt evet, de anlatıyorum. Aynen. İngiltere'de de var. İşte Ataconda blok. hani hmm. var mesela. O da çok... Çok başarılı bir aksiyon film. Her blok bir metrekili çıkartabilirler. Bir şey var ya bu arada Ceneon'da blok da var. Evet o da Ceylo. Ceylo López'e de buradan selam olsun. Amsterdam, Amsterdam Ceneon'da blok. burada Jackie Chan'in ilmini yazmayacağım ama gel. Ama Jackie Chan'in o aksiyonu böyle komediyle birleştirip kendi yaptığı eşyalarla yaptığı o dövüş Drunken Sahneleri inanılmazdı o da. Çok, Abi iyi. zaten Jacky Çin olayıca Drunken Kung Fu yani. Ya. Mükemmel yani. hak böyle göbeğiyle dövüştüğü bir ilim vardı. Yani Herif <gülüyor> ustalaştıkça göbeği <gülüyor> <bir> büyüyor. <gülüyor> Harbiden o göbekle böyle hani böyle kocaman bir göbek Geride. oluyor. Ustalaştıkça onunla böyle dövüşüyor. Falan neydi Atır? Yani Herif'in gemide Street Fighter evet. şeyine <gülüyor> dokunup Hani oradan böyle elektrik çarpıp işte evet, çürniği evet. gibi bilmem ne gibi böyle dövüşüyordu. Yani hani çok komik herif. Çok eğlenceli. Çok evet öyle. yani. Eğlenceli. Yani burada kendisinin adını anman lazım. Hım. İyi ki var. Şey, Bu aynen şey, öyle yani. Şey teorisi var diye böyle işte Star Wars'ta Jar Jar Binks'in Drunken Kung Fu yaptığı <gülüyor> ve işte yeni filmde Sith olarak. Star, o da, evet. O da siki <gülüyor> evet. patılar bence çok güzel the bir de yani. geçmiş oldu. Bence de öyle süf... olsaydı Star Wars'u da çok tarifli. iyi filmler öyle çok iyi olurdu. Jabba the Hutt düşse şey yeni S Sith. <gülüyor> bu turu Draid'le bitirdik. Ya yok, bitmedi turda. Aklıma aklıma yani ya sırada daha iyi kanlar var. Oha unuttum demeyim filmi. Şimdi benim aklıma bir şey gelmişti en son. Ha ya. pardon. Şimdi iki filmim var hangisini al? Aslı listem alsam bilmem ne yapsam bilemedim. Adal listemde bir sıra kaldı. Bir sıra mı kaldı? O zaman diyeyim ya. Bu adam ünlü mü? Tango Bilmiyorum. ve Kes. <gülüyor> ben de anları bulak koyarım. Ben de anları bulak koyarım bunu. <gülüyor> koyarım iki içmemek için şu an biri içiyor. <gülüyor> Çünkü iki içene kadar çoktan sarhoş olacağım. Ben de tango ve Kes içi içeceğim bir tane. <gülüyor> Yani ben tango ya. ve keşi bu arada seni de iki kere falan hala izlerim. Ben de izliyorum. Bir o bir de evet. küçük içinde büyük bela, kör tasın. Hala izlerim. Olur. Olur. HD siz de çıktı indirin bu arada tavsiye ederim çok iyi. Yani. Korsan desteklemiyoruz bu arada yanlış anlamayın alın bulur eyni. Ya bulursa bulursa zalı tabii. Ya, ya, <gülüyor> ya bir kere. Bodycup severim hocam şimdi. <gülüyor> bodycup sevdiğim bir... Bodycup e, sevmeyen var <gülüyor> mı ya? Onun haricinde e, aynı zamanda Tango ve Keş sadece bodycup değildir. Bir yandan da unlikely kapul olayı var yani. Bunlar bayağı bir kapullar çünkü. Şey değiller. E, bunlar partner değiller. Bayağı karı koca gibiler. Ama onun kardeşiyle... O, o kardeş kardeşi, sahnesinde de harikadır bu ya. O şey yani ilişkileri ama birbirleriyle ilişkileri baya kara koca gibiler yani baya 10 hani yıldır evliler <gülüyor> tamam mı? Ve işte e, evliliklerine yeni bir renk katılıyor o anda yani o film esnasında evliliklerine bir renk katılıyor falan gibi bir şey var. Sylvester Stallone'un karakteri e, aslında böyle güzel şık kıyafetli işte bilmem ne Rambo'ya gönderme He. yapması filmin daha başlar başlamaz ya Kardeşiyle olan sahne, hapisten kaçışları, evet. bu senden niye nefret ediyor? Çenesini kırmıştım, bu çeneyi mi sahnesi mi falan yani. <gülüyor> o kadar sayı, hani dedin ya sen Terminatür için evet. o kadar sayı. Hemen hemen onun gibi bir şey benim için, O kadar çok sayarım ki yani. Tır, e ben de tır sürücü sahnesi. <gülüyor> o önünde böyle, <durdu, gülüyor> Evet evet, evet. Bunların işte araba <gülüyor> arabasıyla işte mekana daktıkları <gülüyor> o özel yapım... Van mı deniyor onlara? Ne diyor minibüs gibi bir şey var. Hı -hı. Ondan mekana dalmaları da falan. Ki... Ne oluyor? Seni ilk gördüm dedim ki. Ulan ne karılar var ben. <gülüyor> Belki yeni kız arkadaşım oldu. Dedim ki eğer bu kadınsa ben daha önce çamur yoğurum. <gülüyor> <gülüyor> ne karılar var? <gülüyor> <gülüyor> ya Tango'yu keş. Ben... <gülüyor> Her yıl izlerim evet. Ben de Kavgaz gibi ya. benim şey filmlerimdendir. Böyle e, izlenmesi gereken de. bir şey yaparken Çoşluğumda falan En azından 5-6 kere video kaset olarak kiralırmışım. Bazı yani. filmleri çalışırken açıyorum arkada. Hani arada kafamı kaldırıp izliyorum. Bilmem ne yapıyorum falan ama... Tango ve Keş öyle değildir mesela. Ya. Ve işte bu kitlenin sonuna izleneyim. Ya işte yani. ve şey yani o eski hani hem aksiyon hem komik olma yani espriliği böyle insanı tamam. izlediğinde her türlü mutlu eden bir bilim yani. evet aynen öyle ya yani ondan günümüzde Hep pek bir şey örneğin yani. kalmadı. O film ne? Evet. Şimdi hani buraya gelmeden önce aklımda olan bir soru vardı belki. Ya aksiyon body cup ters... yok, yok şey için demiyorum. O film PG-13 mi? O zamanlar öyle bir şey var mıydı mesela? Ya, aslında yok. Tam olarak yok. Hani Deadpool lan çok farklı bir film değil ve biz onları cehir cehir izliyorduk abi. Yani ne oldu bu Allah'ın belası PG-13 geldi filmlerin içine niye sıçtı bu kadar ya? PG-13 yoktu ama orada o zamanlar gayet birazcık daha genişti. Ya da şunu merak ediyorum. Son Star Wars PG-13 değil PG. Bak son Star Wars PG-13 değil PG. Niye PG-13 değil ne var da PG? Filmde hiçbir şey yok lan. Evet zaten o yüzden PG. Kan görmüyorsun. Hiçbir şey yok oğlum filmde. Ha, PG zaten Film PG-13'nin altında. İki tane kadın var zaten. Bir tane zırh içinde. Evet, PG-13'nin altında yani. <gülüyor> PG PG-13'nin altında. Bak. PG-13'in üstü. Ondan sonra PG var. PG-13 var. NC-17 var. PG PG-13'nin altında emin misin? Evet, evet evet. Yani 13 yaş sınırı da yok PG'de. Hmm. PG Sadece... parental Parental guidance. guidance. Yani. Okey <gülüyor> okay, tamam. Sanki bir üstüymüş gibi oldu da niye öyle bir şey oldu diye. bir üstü NC-17. He, Oyun bile. Ondan sonra da rated daha geliyor. Mesela Deadpool'un R-rated olacak hiçbir tarafın Sırf laf ve sırf o sevgililer günü, şey kadınlar günü, adımlar günü bile onu R-rated yapar. Ya işte hani. Ya şimdi çocukken izlediğin şeylere bakın işte. Belki de günümüzde herkes çok yaşar. Bizim bizim çocukumuz normal regülasyon yoktu abi yani de öyle düşün. Evet her şeyden kullanıyor millet. Her bir sikimi yani Uyuşturucu var, yani. işkence var. var yoktu yani. Küfür var, seks var. Gene izliyorlar. Gene yapıyorlar. Yani. Ben, ben Terminator 2 izlediğimde Can ya Kanar'ın yaşından daha küçüktüm. Bana r dendiği zaman bu şeyin oynadığı en son Punisher filmi var ya Hı -hı. böyle artık beyinler patlıyor falan. <gülüyor> falan. Abi, <gülüyor> Bilmem benim. neler işte yani hani. Bana unrated to gibi geliyor abi. Böyle artık... Abi o unrated olabilir belki. Hani böyle iyice gora yaklaşıp böyle. Peki Daykan'la bitti mi tur? Bitti. Yeni, yeni üçüncü, üçüncü tura geçiyoruz. Yeni zar atıyoruz. İlk bölümün sonuna geldik o zaman. İlk bölümün sonuna mı geldik? <gülüyor> Nasıl ya? E gelmişiz işte. Geldik o zaman. Bak sesler kesildi. Bir tek ikimizin sesi var. Nereye gitti ki, bu insanlar? Demek ki ilk bölümün sonuna gelmişiz. İlk bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Biraz uzun bir podcast olduğu için ikiye böldük. Zannedersem iki tur attık biz ilk bölümde. Kalanını da ikinci bölüme saklıyoruz. İkinci bölümde de lisenin devamı ve liseyi bitirdikten sonra honorable mentionların bile üstüne yaptığımız anmalar, e, liselerde sıkıştıramadığınız yer filmlerle ilgili... Tribütler. Ilgili. Evet muhabbetler var. O zaman şimdilik hoşça XTRA.COM XTRA.COM Xtreko. Too soon I just curse the sun so I can howl at night